Bismillahi r-Rahmani r ve nestaa ve nestaa ve min min Men ve men Ve en la ilah illa Allahu Ve ışşadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. hadis kitab Allah ve khair hadi hadi Muhammadin sallahu ve şerrü'l umuri muhtasatuhâ ve kullu muhtasatin bidâ' ve kullu bidâ'atin zalâle ve kullu zalâletin nâr. Lâ ilâhe illallah kelime-i tevhid sözünün anlamı ve şartları hakkında e, devam ettiğimiz iki haftadır. E, derslere bugün inşallah şirk kelmesi yani bu la ilahe illallah tevhidini bozan şeylerin en başında gelen şirkin ne olduğu ve bundan sakınmayla ilgili konuyla devam edeceğiz inşallah. Şirk, insanın Allah'a ait olan bir hususta, Allah'a ait olan hususlardan, Allah'a ait özelliklerden herhangi birisinde ona ortak koşmaktır. Bir ilah edinerek ona ibadet etmek, itaat etmek, ondan yardım istemek, onu sevmek suretiyle gerçekleşir. Bu kendisiyle birlikte salih amelin kabul edilmediği büyük şirktir. Yani herhangi bir kimse ibadet çeşitlerinden herhangi birini Allah'tan başkasına, Allah ile beraber başkasına yönlendirirse bu kişiyi dinden çıkaran büyük şirk kapsamına girer. Tıpkı mesela e, peygamber Esadü Vesselam'ın dua ibadetin ta kendisidir. Hadisinde Bertil'de gibi dua ibadetlerden bir ibadettir. Yani e, seslenmek, manevi yardım isteğinde bulunmak, bağışlanma dilemek, e, bunun gibi şeyler yalnızca Allah Azze ve Celle'den istenir. Allah ile beraber başkası da buna katılırsa o zaman ibadette şirk gündeme gelir. Nitekim biz Fatiha suresinde her namazda okuduğumuz üzere ancak senden yardım ister. Budu. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Deriz. İşte bu ancak sana ibadet ederiz. Budu, sözündeki ibadet çeşitlerinden birisi dua. Demek ki dua sadece Allah'a Seslenilerek yapılır. Cin suresinin 18. ayetinde Allah ile beraber başkasına yalvarma. Yalvarmayın. Allah ile beraber başkasına dua etmeyin. E, buyurulur. Diğer bir ayette e, Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. İbadet etme. Buyurulur. Şuara suresinin 213. ayetinde e, Yani her kim Allah ile beraber başkasına seslenirse veya Allah'ı bırakıp başkasına seslenirse, ikisi de e, şirktir, bu Allah'a ortak koşmadır. Mesela e, yaygın bir şekilde uygulanan, halk arasında yaygınlaşmış, şirk olan bidatlerden birisi, işte medet ya falanca denilerek e, medetin Allah dışında başkasından istenmesi, e, bu şirk kapsamına dahildir. Ah. Veya şefaat ya Resulallah sözü gibi, ee, şefaatin şu an e, vefat etmiş bulunan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan ondan istenmesi yine bu tür şirk ifadesidir. Halbuki e, bu konuda meşru olanı e, Allah'tan istemek. Yani Ya Rabbi bizleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Bu meşru. Ama şeytan işte kulları saptırıp e, ibadetlerini iptal etmek için batıl bir takım sözleri e, yaygınlaştırıyor. Meşru olanı dururken gayrimeşru bir takım sözler kullanılır, hale gelmiş. E, şefaat de sadece Allah'tan istenir. E, şefaat haktır. Allah'ın bir takım peygamberleri, salih kulları, melekler e, bunlar şefaat edeceklerdir. Bu sayı hadislerde sabittir. E, fakat e, biz bunu meleklerden, peygamberlerden veya salih kullardan isteme yetkisine, böyle bir izne sahip değiliz. Dolayısıyla Allah'ın işte bizleri e, salih kullarının, peygamberlerinin şefaatine nail desek, direkt Allah'tan istesek bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu ibadet mahiyetindeki böyle bir isteğin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi ibadette ortak koşma anlamına gelir. Böyle bir e, ortak koşma gündeme geldiği zaman da kişinin işlediği ameller boşa gider. Çünkü şirk amelleri iptal eder. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 48. ayetinde e, hangi günahla olursa olsun kullarının dilediğini, dilediğinden e, günahları affedeceğini bildirmiş. Dilerse azap edeceğini, dilerse affedeceğini bildirmiş. Fakat şirki asla affetmeyeceğini bildirmiştir. Dolayısıyla bir kimse bu, bu tarzda şirkleri işlerde işler de tevbe etmeden Allah'ın huzuruna çıkarsa Allah kesin olarak affetmeyeceğini, yani şirke asla bağışlamayacağını beyan etmiştir. Evet, amelin e, salih olabilmesi yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılmasıyla e, mümkün olur. Keyh Suresi'nin 110. <gülüyor> ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle, Rabbine kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir ortak koşmasın. Buyuruluyor. Evet, müşriklere cennet haramdır. Az önce Nisa suresinin 48. ayetinde zikretmiştik. Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bundan başka bunun dışındaki günahı dilediğine bağışlar buyruluyordu. Kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun yeri cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Şirk büyük ve küçük diye iki kısma ayrılıyor. Büyük şirk kişiyi dinden çıkaran, İslam milletinden çıkaran, kendisine cenneti haram kılan, Allah'ın asla bağışlamayacağını beyan ettiği şirk türleri. Küçük şirk ise Allah'ın eğer merhamet etmezse, bağışlamazsa, insan ölümünden önce tövbe etmezse, üzerinde bu bu tarz bu tarz şirkin üzerinde ısrar ederek ölürse e, küfür üzere ölmesinden korkulan şirk türleridir. Yani doğrudan kişiyi dinden çıkarmaz küçük şirk. E, ama e, küfre doğru büyük şirke doğru mutlaka götürür. Büyük şirkin açık olanı, apaçık olanı Allah ile beraber bir ilaha, e, güneş, ay bir gökçü ismi, put, taşlardan e, işte cansız, canlı veya cansız başka bir varlığa e, ibadet etmek, buzalı ve inek gibi bir hayvan olabilir, Hintlilerin yaptığı gibi, e, ilah olduğu iddia edilen veya onlar adına bir ilahlık vasfı verilen e, her varlığın, insanlar, mesela bir İsa Aleyhisselam'ın ilah edinilmesinden bahseder ayetler. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ilah edindiğini ifade eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam övme konusunda ümmetini aşırı gitmekten sakındırarak Hristiyanların, İsrailoğullarının peygamberlerini övdüğü gibi İsa Aleyhisselam'ı aşırı bir şekilde övdükler gibi siz de sakın beni aşırı derecede övmeyin. Sadece Allah'ın kulu ve Rasulü deyin. Diyerek onların işte bu aşırı övmeleriyle Allah'a ait vasfları İsa aleyhisselama vermelerini reddediyor. Evet. İsa aleyhisselama olabilir. Bizce bilinmeyen, göz yani görülmeyen cinler, şeytan veya melek gibi bir takım mahlukata ibadet edenler de bu şekilde Bunlara, bu tür şirk koşanlara örnek verilebilir. Şirkin gizli olanı da çoğu insanın bilmediği, gafil kaldığı şirk türüdür. Ölülere ve makam sahibi zatlara, kabirlere dua etmek, onlardan yardım dilemek, hastalara şifa, zorlukların giderilmesi, darda kalanlara yardım elinin uzatılması, düşmana karşı yardım gibi ihtiyaçların giderilmesini onlardan istemek. Ölülerden istemek, e, kabirlerden istemek. E, bunlara sadece sadece Allah Azze ve Celle'nin gücü yeter. E, burada şirk olan husus, kabirdeki ölülerin Allah dışında fayda veya zarar verme yetkisine sahip oldukları inancıdır. Hatta e, ne derler, işte bu topluma mal olmuş, veli olarak kabul edilmiş, bazı şahısların hatasından bahsettiğin zaman aman ha uzatma seni çarparlar diye onlardan bir fayda, bir zarar umarlar. Bir zarar geleceğinden korkarlar. Yine ihtiyaçların hasıl olması için de onları aracı edinirler. Tıpkı Zümer Suresinin 3. ayetinde belirtildiği üzere Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi. Mekkeli müşrikler Allah'ı inkar eden bir toplum değildi. Bilakis Allah'ı yaratan, yaratıcı olarak kabul eden, onun yağmur yağdıran olduğunu, kainatın idaresini elinde tuttuğunu, öldüren, <gülüyor> dirilten, rızık veren olduğunu, mülkün sahibinin Allah olduğunu kabul eden kimselerdi. Ayetlerde defaatle Rabbimiz Azze ve Celle Mekkeli müşriklerinin durumunu haber veriyor bize. Onları şirke götüren şey, işte Zümer Suresi 3. ayetinde belirtildiği gibi, derler ki Allah'ın dışında dostlar, ilahlar edinenler biz bunlara sadece bize Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Sadece bizi Allah'a yakınlaştırmaları için onlara yalvarıyoruz. Derler. Yani onların müşkülatı buradaydı. Allah'a aracılar edinirken ibadeti bu aracılara yönlendirmeleriydi. Burada vesile, vasıta kavramı gündeme geliyor. Şimdi peygamberler, alimler, işte Allah dostları diyebileceğimiz insanlar vasıtadır. Bunlar vesiledir. Biz bunu onların vesileliklerini inkar etmeyiz. Ama nerede vesileler? Dini tebliğ etme hususunda vesileler ibadet hususunda değil. Peygamberler tevhid dinini, Allah azze ve Celle'nin beyanlarını ümmetlerine ne yapmışlar? Tebliğ etmişler. Demişlerdir ki Allah'tan başka ilah edinmeyin. Allah'tan başkasına yalvarmayın. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. İbadeti yalnızca Allah'a yönlendirin. Bu tebliği yapmışlardır. Bu vesilelikleri vardır. E tutup da insanların e, peygamberi veya kendisine tebliğde bulunan bir alimi e, ibadette vesile edilmesi işte peygamberlerin getirdiği tebliğe aykırı bir iş olmuş oluyor bu durumda. Onlar e, sadece dinin tebliğ edilmesinde vasıtadırlar, yerleri büyüktür, onların kıymetleri takdir edilir. E, fakat onların kıymetini takdir edilmesi demek e, onlara yalnızca Allah Azze ve Celle'de bulunabilecek vasfı onlara atfetmek suretiyle olursa... E, kişinin imanı tehlikeye girer. Tevhidi bozulur. Evet. Bunun yani onların e, fayda veya zarar verdiklerine inanma meselesinin gizli şirk olmasının sebebini e, i̇bn Kayyım şöyle anlatıyor. İnsanlar yaptıkları bu duayı yardım dilemeyi ibadet olarak isimlendirmiyorlar. Bu yüzden gizli şirktir. İbadet olarak bilmiyorlar veya ibadet olarak görmüyorlar. Biz ona ibadet etmiyoruz ki diyor. Fakat e, dilinde böyle ifade etmesine rağmen fiiliyatta ne var? Allah'tan başkasına bir ortak koşma, bir ibadet var. Mesela bakın şimdi Allah Azze ve Celle meleklerini nasıl vasfetmiş? Müminler için istiğfar ederler diyor, Başlanma dilerler. Aliküm selam ve rahmetullah. Aliküm selam, hoş geldiniz. Ya. Hoş geldiniz gençler. Ya. Evet, meleklerin müminler için bağışlanma diledikleri bildiriliyor ayetlerde. Fakat hiçbir ayette, hiçbir hadiste, işte meleklere söyleyin, onlardan isteyin de sizin için bağışlanma dilesinler diye bir izin verilmemiştir. Bilakis, e, ayetler bu gibi meselelerde gayet açıktır. İbadeti sadece Allah'a yönlendirin, sadece Allah'tan isteyin, yardımı sadece Allah'tan isteyin, bağışlanmayı Allah'tan talep edin. Allah ibadeti yalnızca kendisine has kılmasını emrediyor. Meleklerden istediğin zaman her ne kadar e, melekler müminlere istifar etmekle e, bir görevleri bulunsa dahi onlardan isteyemiyorsun. Böyle bir yetki verilmemiş. İşte Mekkeli müşrikler e, bu tür hataya düşmüşlerdi. Kimisi melekleri aracı kılıyordu. Kimisi e, Allah katında makamı e, işte falan cezatların daha yüksektir. E, i̇şte biz günahkar ağızlarımızla Allah'tan istemeyelim onlar bizim adımıza istesin dedikleri için şirke düşmüşlerdi. Burada e, bir takım batıl misaller getirirler. Derler ki senin işte Allah Azze ve Celle'den doğrudan istemen elini trafiğe sokman gibidir. Allah'ın dostları ise elektriği dağıtan, ampul şeklinde faydalanmana sunan dağıtıcılar gibidir derler. Bu misal bir kere Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine aykırıdır. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle kuluna şah damarından yakın olduğunu, kendisine dua ettikleri takdirde kullarını, onlar kendisine yöneldiği takdirde affedici olarak kendisine bulacaklarını ifade ediyor. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki doğrudan benden isteyin. Fakat bu şekilde misal getirenler, yani şirki meşru göstermeye çalışanlar e, az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi batıl bir takım misallerle, akıl oyunlarıyla yaptıklarını meşru göstermeye çalışıyorlar. Akıl hiçbir zaman e, hak ile batılı tespit etmekte bir ölçü olmamalı. Çünkü iblise baktığınız zaman Allah Azze ve Celle ona Adem'e secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. E, o ise bunu kabul etmiyor. Büyüklenerek reddediyor. Ve gerekçesini de bildiriyor Allah Azze ve Celle. Şunu söyledi diyerek. İşte sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür diyor. Bakın aklı, aklı bir misal getiriyor. Yaptığını meşru göstermeye çalışıyor. Fakat onun bu şekilde misal getirmesi kendisini kurtarmıyor. Çünkü ortada Allah Azze ve Celle'nin açık bir emri var. Aynı şekilde her dönemde bir takım şirkler, bir takım kötü fiiller mutlaka akla güzel gösterilerek insanlar arasında yayılmıştır. Mesela... Ee, Mekke müşrikleri Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Siyerlerde okumuştunuzdur okumuşsunuzdur bunu. Bir insan Allah'a ibadet için nasıl çırılçıplak soyunup da Allah'ın beytini tavaf eder. Yani mantığa ne kadar ters değil mi? Ama şeytan onlara şu şekilde e, süslemişti bu amellerini. İşte sizler diyor e, günah işlediğiniz elbiselerle mi Allah'ın evini tavaf edeceksiniz? O halde ne yapalım? İşte günah işlediğimiz elbiseleri çıkaralım, soyunalım, o şekilde tavaf edelim diyerek e, bu çirkin fiili onlara ne yapmıştır? Akıl yoluyla güzel göstermeye çalışmıştır. Vahyin e, nazil olduğu bir meselede asla e, akıl itiraz edemez. Yani mümin kimse de böyle bir itiraz olamaz. Nitekim Ahzab suresi 36. ayetinde iman etmiş hiçbir erkek veya kadına Allah ve Resulü bir şeye hükmettikten sonra Başka bir tercih yolu yoktur artık diyor. Başka bir seçenekleri yoktur diyor. Allah ve Resulü nasıl hükmetmişse her işlerini ona göre yapmak zorunda iman eden kimse. İman iddiasında bulunan kimse. Bir diğer örnek Enam suresinin 121. ayetinde bu ayetin tefsirinde şu rivayet gelmiştir. Şeytan insanlara gelir ve doğrudan, haktan batıla saptırmak için şöyle misal verir. İşte sizler Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz fakat kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz. Bu nasıl iş? Burada kastettiği şey ne? Mesela kurban kesiyoruz değil mi? Meşru bir şekilde boğazlayarak. Bu ne oluyor? Şer'i bir şekilde boğazladığın hayvan Eti helal oluyor yemen. Gayrı meşru bir şekilde boğazlarsan o oh, haram eti. Aynı şekilde e, meyte dediğimiz eceliyle ölmüş hayvanı yiyemiyoruz. İşte şeytan bak onu da yedirmek için e, veya insanları din hakkında Allah'ın emirleri hakkında kuşkuya düşürmek için ne diyor? Siz diyor Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz da kendi öldürdüklerinizi mi yiyorsunuz? Bak masum bir kalba sokmaya çalışıyor. Meyte, yani leş dediğimiz hayvan, Allah'ın öldürdüğüdür. Ama sizin kurban dediğinizde kendi öldürdüğünüz diyor. Kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz, Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz diyor. Mantık oyunlarıyla bakın. Şeytan sap, saptırmaya çalışıyor. İşte Nisa suresinin 119. ayetinde belirtildiği gibi, şeytan şuzuzu vermişti. Ben insanlara Allah'ın kullarını saptırmak için, ...insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım. Onlara şunu şunu emredeceğim diyerek ne diyor? Yemin veriyor. O işte böyle batılı Hak suretine göstermek, Hakk'ı batıl suretine göstermek suretiyle ta Adem Aleyhisselam'dan beri kıyamet gününe kadar kendisine mühlet verilmiş birisidir. Sen mühlet verilenlerdensin buyruluyor Hicr suresinde. Kıyamet gününe kadar şeytana bu mühlet verilmiş. Ve Allah Azze ve Celle kullarını da ne diye uyarmış? La ta'budu şeytan. Şeytana ibadet etmeyin. Şeytana kulluk etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır diyor Yasin suresinde. Şimdi siz az önce hani dedik ya ibadet, işte gizli şirk olması... Adamlar yaptıklarını ibadet olarak isimlendirmiyor. Fakat fiil fiiliyatta Allah'tan başkasına ibadet etmekteler. Mesela medet ya Abdülkadir Geylan'ı veya medet ya Seyda gibi sözler nedir? Bir ibadettir. Allah'tan başkasına yönlendirilmiş bir ibadettir. Yahu siz şirk koşuyorsunuz yapmayın bunu dediğiniz zaman ne diyor? Biz ona ibadet etmiyoruz ki. Biz onu Allah olarak görmüyoruz ki diyor. İşte bakın bu La ilahe illallah sözünü yanlış anlama şekillerinin birisi. La ilahe illallah Allah'tan başka Allah yoktur anlamında değildir. Allah'tan başka ilah yoktur anlamındadır. Aradaki farkı ayırt edebiliyor musunuz? Bak, şeytana ibadet etmeyin diyor ya Rabbimiz Azze ve Celle. Hiç kimse şeytana ben ibadet ediyorum demez değil mi? Kimse ben şeytana ibadet ediyorum demez. Satanistler müstesna. Satanistler son e, asırda çıkmış 3-5 tane züppe. Bu şeytana ibadet etmeyin emri ta e, Kur'an'ın nazil olduğu zamanla, kıyamet gününe kadar geçerli herkesi bağlayan bir şey. Aynı şekilde hevasını ilah edineni gördün mü diyor Allah Azze ve Celle. Furkan suresinin 43. ayetinde. Hevasını yani şahsi arzularını ilah edineni gördün mü diyor. Bir kimse şahsi arzularına uyup Allah Azze ve Celle'nin emirlerini terk etse, isyan, fısku, fücur yolunu tercih etse, ben hevamı ilah edindim der mi? Ben ona hevama e, ibadet ediyorum der mi? Demez değil mi? Bunu kabul etmez. Ama yaptığı nedir? Hevasını ilah edinmektir. Veya şeytanı ilah edinmektir. Hadislere bakıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Altının kulu helak olsun, altına ibadet eden, gümüşün kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun, şatafatlı elbisenin kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun buyruluyor. Yani bir kimse bütün gayesini işte dünyalıklar bir kadın veya şehevi arzuları haline getirirse ne yapıyor? Ona kulluk ediyor adeta. Peygamber Esad-ı bunu kulluk olarak isimlendiriyor bak. Ama hiç kimse işte midem benim Rabbimdir demez. Değil mi? Veya falanca kadın benim Rabbimdir demez. Fakat yaptığı fiil itibariyle aslında Allah'a bir ortak koşması söz konusudur. Allah'ın emrine rağmen, Allah'ın bir takım yasaklarına rağmen onları terk edip de sevdiği bir kadın uğruna günaha giren ne yapmıştır? Allah'ı bir tarafa bırakıp, Allah'ın emrini bir tarafa bırakıp, e, o arzularını yerine getirmek için e, o kadını bir nevi ilah edinmiştir. İşte peygamber Resul'ü sen buna işaret ediyor. Ayetteki hevai ilah edinmede işte şeytana ibadet etme yasağında bunlardan ne anlıyoruz? Demek ki insan e, bunları ilah edinebiliyor. La ilahe illallah sözünü söylediğimiz zaman biz bunların hepsini reddediyoruz. Kendilerine ne kadar ilahlık vasfı verilmiş şey varsa, varlık varsa hepsinin ilahlık vasfını reddediyoruz. İlah sadece Allah'tır. Yani kendisinden hakkıyla korkulan yalnızca Allah'tır. Hakkıyla sevilen yalnızca Allah'tır. İbadete layık olan sadece Allah'tır. Bütün bunları söylemiş oluyoruz La İlahe İllallah sözüyle. Biz şimdi Allah'tan başka mabut kendisine ibadet ettiğim hiçbir varlık yoktur sözünü söylediğimiz halde tutup, işte e, medet ya falanca diyerek e, medeti başkasından istediğimizde bakın bu sözle çelişiyor. Ama insan bunu e, ibadet olarak isimlendirmediğinden dolayı, bundan gafil kaldığından dolayı bakın bu gizli bir büyük şirk. Bu gizli bir büyük şirk. Yine onlar bizim kendilerine dua ettiklerimizin, yardım dilediklerimizin bir ilah ya da Rab olduklarına inanmıyoruz derler. Bilakis... Bizim gibi yaratık olduklarına inanıyoruz derler. Ancak onlar bizimle Allah arasında aracıdırlar. Katında bize şefaat ediciler ederler diyorlar. Az önce misallerini verdiğimiz gibi. Bu Allah Azze ve Celle'yi bilmemekten dolayıdır. Allah Azze ve Celle'yi zorba bir hükümdar, böyle istibdat üzere yöneten bir yönetici gibi kendisine ancak aracıyla ulaşılabilen bir makama getiriliyor getiriyorlar. Hatta kendileri bunu şöyle bir örnek vererek ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki yahu diyor mesela diyor belediyede bir işim var diyor. Belediye başkanlığını sen tanımıyorsun. Araya işte kapıcıyı veya hademesini işte özel kalemini veya onun tanıdığı başka birisini vasıta koyuyorsun. işini gördürüyorsun diyor. İşte Allah Azze ve Celle'ye karşı diyor bizim de diyor dua etmemde işte birilerini vesile etmemiz bunun gibi diyorlar. Bakın bu hatalı anlayış Allah Azze ve Celle'yi e, bu zorba daha kapısının arkasında ne olduğunu bilmeyen kimselerle kıyaslıyorlar. Allah Azze ve Celle mesela... İşte benim durumumu e, mesela belediye başkanı bilmeyebilir değil mi? Haberdar olmayabilir. Belediye başkanı her şeyden haberdar olan birisi değil. E, dolayısıyla ben e, belediye başkanıyla işini gördürmek için birisine aracı koyar ne yaparım? İşimi gördürürüm. Peki Allah Azze ve Celle öyle mi? O kalplerdeki en gizli halleri bile biliyor değil mi? Senin durumunu senden iyi biliyor Allah Azze ve Celle. O halde... Allah ile arandaki ilişkide başka bir ibadet ilişkisinde başka bir şeye e, aracıya ihtiyaç var mı? Değil mi? İşte e, onlar bu batıl misallerle yaptıkları e, la ilahe illallah sözüne aykırı bir takım işleri sanki meşru imiş gibi bir kalba sokmaya çalışıyorlar. Evet bu e, eskiden müşriklerin de kapıldığı bir vehimdir ilah edindiği şeylerle, putlarla e, ilgili olarak bunu yapıyorlardı ve Zümer suresinin 3. ayetinde geçtiği gibi onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Günus suresi 18. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ı bırakarak kendilerine fayda da zarar da vermeyin putlara ibadet ederler. Yani buradaki e, ilah faydalı ve zarar vermeyen şeylere ibadet ederler, ilaha edinirler. Bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır derler diyor. Allah Azze ve Celle bakın böyle bir tavrı reddediyor. Hiçbir zaman ilahlarının ve putlarının yarattığına, rızık verdiğine, dirilttiğine, öldürdüğüne inanmamıştır eski müşriklerde. Bilakis yaratıcımız Allah diyorlardı. Yani yaratıcının Allah olduğunu, yağmuru indirenin, rızık verenin Allah olduğunu o müşrikler kabul ediyorlardı. Onların kabul etmediği şey neydi? İşte bu La İlahe İllallah sözüydü. Yani ibadeti Allah'a has kılmaya yanaşmıyorlardı. Pey e, peygamberlerin daveti sizi hiç yoktan var eden Rabbinize kulluk edin şeklinde gelmiştir. Zaten ibadet eden bir kavme geliyor peygamberler. Mesela e, Ebu Cehil'in 80'den fazla hac yaptığını söyleyebiliriz burada. Demek ki şu e, topluma Ebu Cehil dilirse gelse, yani öyle birisi gelse hacı Dayı derler değil mi? Bir takım ibadetler yerine getiriyor bu adamlar. Ama bu ibadetlerle beraber şirkle koşuyorlardı. İşte aracılar ediniyorlardı. Bu aracılara yalnızca Allah'a ait bir takım vasıfları veriyorlardı. Yalnızca Allah'a yönlendirilmesi gereken şeyleri onlara da yönlendiriyorlardı. Bu onların amellerini iptal ediyordu. İslam'dan önce Mekke toplumunda İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları vardı. İbrahim Aleyhisselam Araplara tevhidi tebliğ etmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra aradan asırların geçmesiyle bir takım bidatleri az önce söylediğimiz sebepler gibi kılıflarla bir takım şirkler yerleşti. Allah'a ibadetle beraber, yani Allah'a ibadet etmekle beraber bir takım şirklerle bu ibadetlerini yerine getirir oldular. İşte Allah'a e, ibadet ederken, salih amelde bulunurken, e, ona zulüm bulaştırmamakla kastedilen ona şirk bulaştırmamaktır. Lokman suresinde geçtiği gibi, Lokman'ın Aleyhisselam'ın Şüphesiz şirk en büyük zulümdür diyor. İşte amele zulüm bulaştırmak, şirk koşmaktır. Onlar Allah'ı yaratıcılar olarak kabul ediyorlardı. Zuhruf suresinin 9. ayetinde bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Muhammed! Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları güçlü olan her şeyi bilen yaratmıştır derler. Allah'ı inkar etmiyorlar bak demek Yine Yunus suresi 31. ayeti. De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Allah'tır diyecekler. O zaman ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Yani bütün bunları kabul ediyoruz bu Mekke müşrikleri zaten. Ayet bakın çok açık. Bunların hepsini kabul ediyordu bunlar. Neydi bunları e, amellerini boşa çıkaran şey? İşte az önce söylediğimiz gibi Allah'ı bırakarak kendilerine fayda da zarar da vermeyen şeylere ibadet etmeleri ve bunları bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diyerek al, e, aracı Allah ile aralarında aracı edinmeleri. Allah katındaki bu inançlarıyla Allah'ın göklerin ve yerin yaratıcısı, rızık veren, her şeyi yöneten, dirilten ve öldüren olduğu, putların ise sadece Allah katında şefaatçi ve aracı oldukları inancıyla birlikte, Kur'an onları şirkle nitelendirmiş, müşrik olarak isimlendirmiştir. Şirkten dönünceye, La ilahe illallah deyinceye kadar öldürülmelerini emretmiştir. Kim bunu derse, İslam'ın hakkı dışında kanı ve malı korunmuş olur. Allah Teala aracı ve şefaatçiden müstahanidir. İhtiyacı olmayandır. O kuluna şah damarından daha yakındır. Nitekim Bakara 186. ayetinde Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Mü'min suresi 60. ayetinde de Rabbiniz bana kulluk edin ki size karşılığını vereyim buyurmuştur. Buyuruluyor. Girmek isteyen herkese Allah'ın kapısı açıktır bu kapının ne bir kapıcısı vardır ne de perde dağrı. Evet. Bu putlar hakkında da kısaca bir malumat verelim inşallah. Necim suresinin 19. ayetinde Eferâ aytumüllâte vel uzdâ Lâtı ve uzayı gördün mü? Görmedin mi? Ayet. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radiyallahu anhum'a diyor ki Lat ve Uzza hacılara sevik dağıtan yani kurutulmuş et dağıtan iki hayırsever insandı. İslam'dan önce. insanlar Kabe'yi hacce diyorlardı. Dedik ya İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir dinin üzerindeydiler. Bu hacılara hayır olsun diyerek Kurtulmuş, et dağıtan iki insandı diyor. Ne zaman ki bunlar vefat etti, insanlar onlara bir saygı olsun diyerek e, bunların kabirlerini türbe haline getirdiler ve halk arasında şöyle bir inanış yayılmaya başladı. Her kim Lat ve uzların kabrini ziyaret etmeden hacca gelirse onun hacca Allah katında geçersizdir. Böyle bir inanış yerleşti diyor. Buhari e, sahihinde... E, Merve ve Safa Allah'ın şiarlarındandır. Mealindeki ayetin tefsirinde Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet ediyor. İşte insanlar Lat ve Uğza'nın kabrini ziyaret etmeden haccı e, makbul saymadıkları için daha önceden haç fiillerinden olan Safa ve Merve arasındaki sayıda buna benzettiler. Ve bu sebeple işlerinde bir kuşku oldu. Yani... Safa ile Merve arasında bir say yapıyoruz ama bu acaba tıpkı Lat ve Uza'nın kabrini ziyaret etmemiz gibi bir şey mi? Çünkü İslam geldi, e, olabilir ya, belki bu da yanlış bir ameldir diyerek şüphelendiler. Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor ve onları rahatlatıyor. Safa ve Merve öyle değil. Bunlar Allah'ın şiarlarındandır diyerek e, ne yapıyor? E, aynı zamanda Ayşe Radiyallahu Han'dan gelen bu rivayet, önceki Arapların, Yapmış olduğu fiili reddettiği gibi meşru olanın Safa ile Merve'yi sahi etmek olduğunu bildiriyor. İşte bu Lat ve Uzza'nın kabirleri böyle bir inanışla takdis edilirken, kutsanırken, kutsallaştırılırken Amr bin Luhay el-Huzai diye birisi Şam'a gittiği bir ticaret yolculuğu esnasında orada insanların putlar edindiğini yani heykelcikler edindiklerini ve bunlara saygı gösterdiklerini görüyor ve Mekke'ye Araplar arasına e, bu putçuluğu ilk olarak o getiriyor. Biz de onlar gibi yapalım diyerek e, ne yapıyorlar? Putçuluk böylelikle yaygınlaşıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte bu sebeple Amr bin Ruhay el-Huzayn'in cehennemde barsaklarını sürdüğünü gördüm diyor. Yani bu ilk putçuluğu o başlattığı için bu Arap toplumunda ne kadar puta tapan varsa hepsinin günahı, vebali aynısıyla ona yüklenecektir. Kim bir kötü çığır başlatırsa o kötülüğü işleyenler kadar onun vebali ona da yüklenir. Diğer bir hadiste buyrulduğu gibi. Şimdi bunlar bu putçuluğu sonradan Böyle e, edindiler. Daha öncesinde Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsedilirken e, Vet, Süva, Yeğus, Yeğuh ve Nesir'den bahsedilir. Nuh Aleyhisselam onlara La ilahe illallah'ı tebliğ ettiği zaman onlar ne diyorlardı? Rabbimiz haber veriyor. İşte ne Vetti, ne Süva'yı, ne Yeğus'u, ne Yeğuh'u, ne de Nesri bırakmayın. İlahlarınıza bağlıkta direnin diyorlardı. Mı ha, onlar da salih bir takım kimselermiş. Hmm. Bu konuda gelen e, rivayetlerde İbn Abbas radıyallahu geliyor yine. Bu adı sayılan Vetsuva Yeğus, Yeğuk ve Nesir salih kimselerdi. Şeytan onlara gelip dedi ki işte siz bu salihleri unutmayın. Bunlar e, Bunları siz e, hatırlamak için de onların heykellerini, suretlerini yapın ki onlar size Allah'ı hatırlatsın. Diyerek şeytan onlara böyle bir vesvese verdi. Ve onlar da bunların suretlerini edindiler diyor. Daha sonra onlar e, öncekilerinin yani kendi atalarının bu suretleri neden icat ettiklerini unutarak e, ibadeti doğrudan onlara yönlendirmeye başladılar. Bu suretlere, heykellere yönlendirmeye başladılar. Böylelikle şirk ümmet arasında, insanlar arasında yayıldı diyor. Bakın hiç kimse... Allah Azze ve Celle'nin bir suretini çizemez değil mi? Bir heykelini haşa yapamazlar. Bu sebeple böyle Allah'a yakın kabul ettikleri, mesela hayali olarak meleklerinkini yaparlar kimileri. Kimileri işte salih zatların resmini asar veya heykelini yapar. İşte bunları Peygamber Resulatü Vesselam komple kökünden kazıyor. Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdiği zaman diyor ki, yerden yüksek hiçbir kabir bırakma, onları düzle. Ve yok etmediğin hiçbir surette bırakma. Suret kelimesi hem resim, fotoğraf, çizilen şeyleri hem de gölgeli olan heykel gibi şeyleri kapsar. Bunların hepsini yok etmesini emrediyor. Bunlar e, yasaklanmıştır. Yani ruh taşıyan canlıların resimleri, suretleri e, bunları bulundurmak e, Haram kılınmıştır. Bunların bulunduğu bir eve de rahmet meleklerinin girmeyeceği beyan edilmiştir. Evet. Çoğu insana gizli kalan, bilinmeyen büyük şirkin bir başka çeşidi de Allah'tan başkasını kanun koyucu olarak ve hakem olarak kabul etmektir. Diğer bir ifadeyle bazı insanlara fert veya grup olarak ...kendileri veya başka birilerine kesin bir kanun koyma hakkı vermektir. Onlar dilediklerini helal, dilediklerini de haram kılarlar. Onlar Allah'ın izin vermediği ve onun şeriatına zıt olan yöntem ve düşünceler ortaya koyarlar. Diğerleri de onların koydukları bu yasaları... ...sanki isyan edilmeyip itaat edilen ilahi bir yasa gibi... ...semavi bir hüküm gibi e, kabul eder, bu şekilde itaat ederler.'' Şüphesiz ki mahluklar, yani yaratılmış olanlar, bunlar hakkında yasamada bulunmak, hüküm vermek, hükümde bulunmak sadece Allah'ın hakkıdır. Onları yaratan, rızık veren, her türlü nimeti onlara bahşeden yalnızca Allah'tır. Onları yine sorumlu kılmak, onlara emretmek, nehyetmek, helal ve haram belirtmek de yalnız Allah'ın hakkıdır. Çünkü o insanların Rabbi, Meliki, sahibi, ilahıdır. Ondan başkasının rububiyet, mülkiyet ve uluhiyet hakkı yoktur ki hüküm ve teşri kanun koyma hakkı olsun. Dünya onun mülküdür. Allah'ın mülkündeki insanlar onun kullarıdır. O bu ülkenin efendisi ve hakimidir. Hükmetmek, yasa koymak, helal koymak, haram koymak ona aittir. Dinlemek ve itaat etmek de kullara düşer. Bu ülke vatandaşlarından biri bu ülkenin yani biz dünyayı kainatı Allah'ın ülkesi gibi düşündüğümüzde bu ülkenin sahibi, efendisi onun izni olmaksızın bu efendinin izni olmaksızın orada herhangi birisi çıkar da bir takım emirler vermede, yasaklamalar, helaller, haramlar koyma hakkının olduğunu iddia ederse ne yapar? İşte bu da Allah'a şirk koşma türlerinden birisi olur. Hakimin kullarının bazısı onun mülkünde ortak koşmuş. Yalnızca ona ait olan yönetim ve yasama konusunda onunla çatışmış olur. Bundan Kur'an ehli kitabın şirk içinde olduğuna hükmetmiştir. Onları müşrikler olarak adlandırmıştır. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar. Çünkü onlar yasama hakkını haham ve rahiplere vermişler. Onların belirledikleri haram ve helallere itaat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim bunu İsa Aleyhisselam'a, Meryem oğlu Mesih'e ibadet etmeyle eş tutmuştur. Yani tıpkı İsa Aleyhisselam'a ibadet etmek gibidir diyerek ne diyor bakın Teb 31'de. Onlar Allah'ı bırakıp hahamları papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah koştukları eşlerden, ortaklardan münezzehtir buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti cahiliye günlerinde Hristiyan olan Adi bin Hatemed Ta'yı şöyle tefsir etmiştir. Müslüman olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor Adi. Adi'nin boynunda altından bir haç var o sırada. Müslüman olmuş ama halin bakın cahiliye kalıntılarından bir şey var. O putu boynundan çıkar at ey Adi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona. Ve ardından bu Tevbe suresi 31. ayetini okuyor. Onlar rahiplerini, hahamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Evet Adib bin Hatim bu ayeti duyunca diyor ki Ey Allah'ın Resulü işte biz onlara ibadet etmezdik ki Adib bin Hatim Hristiyan iken Müslüman olmuş bir sahabiydi. Biz işte rahiplerimize, hahamlarımıza ibadet etmezdik ki Rabbimiz neden böyle buyuruyor diye öğrenmek istiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da elbette onların haram kıldıklarını haram. Helal kıldıklarında helal kabul ettiler ve onlara tabi oldular. İşte bu onların onlara ibadetidir." diyerek açıkladı. Aleykümselam Aleyküm ve rahmetullahi ve şey. İşte burada demek ki e, kınanan bir durum var. Yani işte Allah'a şirk koymakla ilgili yasaklar biz dile getirdiğimiz zaman, bu konuda gelen naslar veya ayetlerin, hadisleri zikrettiğimiz zaman ne diyorlar? İşte o, ay o ayetler müşrikler hakkında inmiştir. Sen tutup Müslümanlara uyguluyorsun diyor. Bu böyle bir itiraz vakı olabiliyor. Ortada kınanan bir şey var. Nitekim Adi bin Hatem meselesinde Adi bin Hatem Müslüman olmuştu. Peygamberi Esad ve ne diyor? O putu çıkarat boynundan. Yani bu Allah'a ortak koşulan bir şeydir diyor. O haçtan için. Bu bir futtur diyor. Allah'a ortak koşuyorsun iması var bakın burada. Kur'an'ı beyan etme etkisi kimin? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Nahil Suresinin 40 ayetinde belirtildiği gibi ne diyor? Sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin. Allah azze ve celle'nin Kur'an'ı kerimdeki ifadelerinde muradının ne olduğunu Peygamber aleyhisselatü vesselam beyan eder bizlere. O açıklar. Hiç kimse Peygamber aleyhisselatü vesselamın beyanına muhalif bir açıklamada bulunamaz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması nasıl? Bakın onlar diyor, Hristiyanlar, Yahudiler, hahamlarını, rahiplerini Rabler edindiler. Bu ayete Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ettiler. Bu sebeple şirk koştular diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kim bu şekilde yaparsa o da şirk koşmuş olur. Bu nasıl gerçekleşir? Mesela Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir emri, açık bir yasa bize ulaşıyor. Biz bunu kulak ardı ediyoruz. İşte kendisine kıymet verdiğimiz bir başka şahısın söylediği söze tabi oluyoruz. İşte bu onu Rab edinmektir. Allah'ın hükmünü bırakıp onu Rab edinmektir. Ona ibadet etmektir. Hükmü başka birisine vermek işte böyle bir şey. Ama ee, şöyle bir durum olabilir, bu bundan müstesnadır. Kişiye e, nas ulaşmamıştır. Bir meseleyle ilgili ayet veya hadis ulaşmamıştır. Mesela e, Türkiye'de insanlar çoğu Hanefi. Bu mesela Yenice, Çubuk. Bizim buralarda insanlar Hanefi değil mi genelde? Hanefi bir insan mezhebinin kitabında neyi okuyor? İşte velisiz, nikahın caiz olduğunu okuyor misal olarak. Velisinin izni olmadan nikah kıymak caizdir diyor, gidiyor nikah kıydırıyor bir imamla, imam nikahı kıydırıyor. Annesinin babasına haberi yok kızım. Bunun caiz olduğuna hükmediyor. Neden böyle yapıyor? E mezhebinde böyle okumuş, alimlerden birine sormuş veya işte velisiz e, nikah caizdir diye kendisine bir fetva vermiş bir müftü. Halbuki Peygamber eset ve açık bir ifadesi var. Hiçbir bakire kızın velisinin izni olmadan kıyılan nikah batıldır diyor. Böyle bir nikah batıldır. Yapılan işlem zinadır diyor Peygamber esat Hatta kadın yani anne de veli olamıyor. De. Anne de veli olamıyor tabii. Anne de veli olamıyor. Babası, babası yoksa abisi. Abisi yoksa işte amcası, dedesi bunun gibi onun üzerinde velayet sahibi olan erkekler. Burada... Veli. O da yoksa İslam topraklarında Müslümanların kadısı, Müslümanların hakimi olan kimse. İslam devletinde geçerli bu. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine ulaşmadığından o fiili işlediğinden dolayı o kimse vebale girmiyor. Ama kendisine hadis ulaşır da bak peygamber resept vesaire bunu yasaklamış ama benim mezhebim böyle derse işte o kendisine fetva veren alimi veya mezhebi rap edinmiş olur. Çünkü Allah ve Rasulü'nden açık bir e, delil var ortada. Allah ve Rasulünün açık hükmü karşısında hiç kimsenin sözüne bakılamaz. Ne kadar büyük zat olursunuz. Ha Ebu Hanife, Allah ona rahmet eylesin. İşte Peygamber Aleyhisselatü bu hadisine aykırı bir fetva vermiş diye de tutup yerden yere vuramayız onu. O bir hata etmiştir. Nas kendisine ulaşmadığından. Sahih bir yolla kendisine ulaşmadığından dolayı bir hata yapmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hakim iştihad eder de, yani iştihad etmek ne demek? Cehd etmek, gayret göstermek. Bir meseledeki Allah ve Rasulünün hükmü neyse, onu tespit etmek için yapılan bütün çaba ve gayretler. Ha bu gayretlerini ortaya koyar da, isabet ederse ona iki ecir vardır. Ama isabet edemezse ona da bir ecir vardır diyor hata ederse. Hata ettiğinden dolayı değil bu. Gayret ettiğinden dolayı. Çabaladığından hakkı bulmaya gayret gösterdiğinden dolayı ona da bir ecir vardır diyor. Ama hata ettiğinden dolayı ecir yoktur. Diğeri hem gayret gösterdiği için hem de isabet ettiği için iki ecir alır diyor hadis-i şerifte. Böyle bir durumda şimdi dört tane mezhep meşhurdur. Günümüze kadar ulaşan. Bu mezhepler içerisinde bir mezhebin helal dediğine diğeri haram, bir mezhebin batıl dediğine diğeri hak mesela bu nikah meselesinde olduğu gibi bir mezhebin, mezhebin işte namazı falan şey bozar veya abdesti falan şey bozar dediğine diğeri bozmaz diyebiliyor değil mi? Bakın bu meselelerde Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, iman ediyorsanız bu tür meselelerin çözümü Herhangi bir şeyde tenazu ettiğinizde, çekiştiğinizde, ihtilafa düştüğünüzde hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün. Sahabeden gelen tefsirlerde diyorlar ki bu sahabeler hükmü Allah'a döndürmek Allah'ın kitabıdır diyor. Resulüne döndürün demek ise diyor sünnetine döndürün demektir diyor. Dolayısıyla biz herhangi bir meselede bir ihtilafla karşılaştığımızda mesela İmam Malik diyor ki işte şu abdesti bozar. İmam Ebu Hanife diyor ki bozmaz. Misal. Böyle bir durumda ha iki tane büyük imamımız. İlmihli, alimimiz bir meselede ihtilaf etmişler. E dolayısıyla her iki görüşünde bir takım savunucuları var hali hazırda. Müslüman arasında bir ihtilaf var. Rabbimiz azze ve celle ne buyuruyor? İhtilafı gidermek istiyorsan hükmü Allah'a ve Resulüne döndüreceksin diyor. Şimdi bunlar neyi delil getirmiştir? Bunları Allah'ın ve Resul'ün hükmüne döndürelim. Peygamber aleyhissalatü mesela mesela abdestle ilgili mevzuda e, kan abdest bozacağına dair bir şey gelmemiş. Sadece e, önden ve arkadan çıkanlar hariç. Önden ve arkadan iki yoldan çıkan ister kan olsun ister kurt olsun ister idrar olsun ister gel olsun. İster hayız kanı olsun, ne olursa olsun önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Bu hadislerde geliyor. Ama kan başka bir yerden çıkarsa, mesela elinden bir kanama oldu, ayağında bir kanama oldu. Bir iltihap vardı yüzünde, sivilce patlattın, kan çıktı. Bunların abdest bozacağına dair bir delil yok. Bilakis bozmadığına dair deliller var. Mesela... Bukhari'de, Ebu Davud'da biraz daha geniş gelir. Cabir radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette müşriklerden birisi şöyle bir yemin etmişti. Kardeşini veya bir akrabasının bir yakınını Müslümanlardan birisi öldürünce vallahi ben de onlardan birisinin kanını dökeceğim diyor. Ve o sırada Peygamber aleyhisselatü vesselamın muhafızlığını yapan iki kişiden birisi uyurken diğeri namaz kılıyordu. Bu geliyor gizlice ve o namaz kılana okulunu çekiyor vuruyor yarasından kanları aktığı halde namazına devam ediyor. Namazını bitirince arkadaşı diyor ki, uyandırıyor onu, ''Neden daha önce beni uyandırmadın? Neden namazı kesip hemen beni uyandırmadın?'' O da diyor ki, ''Ben namaz esnasında öyle bir ayet okuyordum ki onu kesmek istemedim.'' diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte namazın olmamış, yeniden kıl veya abdestin bozuldu gibi herhangi bir şey uyarda bulunmadı. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anh boynundan hançerlendiği sırada, bu da Buhari'de gelir, e, boynundan hançerlendiği sırada e, yarasından kan aka aka yatağından kalkıyor ve diyor ki namaz olmayan hiçbir dinde hayır yoktur diyor ve namazını kılıyor o vaziyette. Abdest alıyor, kan, yarasından hala kan akmaya devam ediyor. Bunu abdest bozucu olarak e, hiçbir sabede değerlendirmemişler. İmam bin bu tür rivayetler var. Yani e, kanın abdest bozucu iki yol hariç. Başka yerden çıkan kanın e, abdest bozucu olmadığına dair. E, şimdi e, sivri zekalının birisi şöyle bir e, kısa uydurmuş. E, bu hiçbir hadis kitabına geçmez. Hiçbir yerde isnadı yoktur. Ama halk arasında e, dört mezhebin dörde haktır. Diyebilmek için insanlar böyle bir kıssa uydurmuşlar. Güyüya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam abdest alıyormuş. O sırada alnı kanamış. İşte Hazreti Ayşe Validemiz alnını silmiş. Peygamber Aleyhisselatü tekrar abdest almış. Şafiler demiş ki bu rivayete dayanarak işte e, kadına değmek abdesti bozar. Onun için. He, onun için abdest aldı. Hanefiler de demiş ki e, kan çıktığı için yeniden abdest aldı. Dolayısıyla diyorlar bu mezhep savunucuları bir kimse ikisinden birini yapmazsa, iki mezhepten birine tabi olmazsa sünnetin dışına çıkmış olur diyor. Halbuki bu kimseler aynı zamanda dört mezhep hak diyor. Hanbeli mezhebinde ne kadına dokunmak abdesti bozar ne kan akması abdesti bozar. Maliki mezhebinde ne kadına dokunmak abdesti bozar ne kan abdesti bozar. He. Diğer iki mezhepte ne olmuş oluyor? Onların itlasına göre otomatikman batıl olmuş oluyor. Halbuki böyle bir rivayet e, sahih değildir. Hiçbir dediğimiz gibi hiçbir hadis kitabında herhangi bir isnadı yoktur. Sadece bir takım vaaz, kıssa, insanlara böyle ilmi olmayan bir takım e, kimselerin e, anlattığı hikaye vari şeylerde geçer. Eserlerde geçer. Hiçbir hadis eserinde geçmez. E, bu Yani bundan ee, ne Ebu Hanife haberdardır böyle bir rivayetten, ne İmam Şafi böyle bir şey olsaydı onlar delil getirirler en azından. Bu sadece son yüzyılda yazılmış bir takım eserlerde görülen, e, zikredilen bir rivayet ve isnadı yok Sayı hadislerde işte kadına dokunmanda da abdest bozmadı açık. Mesela e, Peygamber Aleyhisselatü hanımlarından birini öpüp yeniden abdest almadan namaz kılması gibi Buhari'de gelen işte Ayşe radıyallahu anh'ın ben peygamberi resahatü önünde cenaze gibi uzanırdım diyor. Ee, o da dardı diyor. O secde edeceği zaman benim ayaklarıma vururdu. Ben ayaklarımı toplardım o secde ederdi diyor. Yani namaz esnasında kadına dokunuyor. Bakın bu abdesti bozmuyor. Sahih rivayetlerde kadına dokunmanın abdesti bozmadığı açık olarak gelmiş. Yine kan meselesi de az önce söylediğimiz gibi. Evet. Evet. Şeriatta bizim uyacağımız deliller, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir şekilde beyan ettiği gibi, sizlere sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir buyuruyor. Dolayısıyla hiç kimsenin Allah ve rasulün koyduğu bir hükmün önüne başka birisinin hükmünü geçirmesi caiz değildir. Sahabiler de bunu böylece, e, anlayıp böylece uygulamışlardır. Onların menheci budur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya e, birisi gelip temettu haccını, hükmünü sorunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapmıştır diyor. Ama diyor Ebu Bekir ve Ömer bunu bunu uygun görmüyorlar diyor. İbn Abbas radıyallanma diyor ki bir daha benimle konuşma. Ben sana Allah Resulü ''Yaptı diyorum sen bana Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu bahsediyorsun.'' diyor. Yani düşünün şimdi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu bu ümmetin en fazletlileri, hadislerle sabit, bu ümmetin en faziletli insanları. i̇bn Abbas'tan da üstün, bak bu fetvayı veren i̇bn Abbas'tan da üstün, her ikisi de ama i̇bn Abbas burada kendi görüşünden bahsetmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şeyden bahsediyor. O, bir daha benimle konuşma demesinin sebebi de Allah Resulü'nün hükmü dururken başka birisinin sözünü almaz. Başka birisinin sözünü öne getirmesi buna muhalif olarak. Bakın mezheplerde, alimlerin veya mezhep dışında bütün alimlerin herhangi bir görüşü zikredildiğinde bizim takınacağımız tavır da budur. Kitap ve sünnette gelen naslardan delil getiriyorsa bize başımızın gözümüzün üstüne. Ama kitap ve sünnete onların açık naslarına aykırı bir şey getiriyorsa onu e, almak durumunda değiliz. Aykırıysa reddetmek zorundayız. Bazılar mesela şöyle derler. İşte e, alimler daha iyi anlarlar, onlar bizden daha çok bilirler. Bu haktır, doğrudur. Alimler bizden daha iyi anlarlar, daha iyi bilirler. Ee, bir şey e, bilmiyorsanız, alimlerden sorun, zikir ehlinden sorun diyor. Yani kitap ve sünnetin elinden. فَسْأَلُوا <gülüyor> اَهْلَا ذِكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا Buradaki zikir, Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Tıpkı şeyde Nahl 44'te geçtiği gibi. Sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerini ne indirildiğini açıklayasın, beyan edesin. Ayetinde geçtiği gibi. Bu zikir. Nahl-ı zikre. Biz zikri indirdik diyor ya başka bir ayette. Ve onun koruyucusu da biziz. İşte buradaki zikrin ehli, kitap ve sünnetin ehlinden sorun. Ama neyi sorun? Onların şahsi görüşlerini değil. Allah ve Resulünden tespit ettikleri hükmü sorun. Şahsi görüşleri olsaydı şu Tevbe suresi 31. ayeti az olmazdı. Onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymak diyor Peygamber Aleyhisselatü Şirk. Buna şirk diyor. Bu iki ayeti bir arada değerlendirdiğimiz zaman ne gerekiyormuş demek ki bizlere? Biz alimlerden bir meselenin delilini sorarız. Mesela Yusuf abi huzeyfeye nazaran daha çok kitap okuyabilir, daha çok araştırma imkanına sahip olabilir e, Huzeyfe Yusuf abiye sorabilir ama Yusuf abi senin görüşün ne diye değil ben şu meselede Allah ve Resulüm'den herhangi bir şey bulamadım sen bulabildin mi? Veya şu meselenin hükmü nasıldır diye sorar Yusuf abi de der ki kardeşim Allah Resulü böyle buyuruyor benim ulaştığım budur der o hadise ben ulaşmamış olabilirim bir başkası ulaşmamış olabilir değil mi? İşte o hadis geldikten sonra da kimsenin görüşüne bakılmaz. Şimdi mezhep olarak darlaştırdığın zaman, yani sadece tek bir mezhebi takip etmek olarak ele aldığın zaman o mezhebi adeta din edinmiş olursun. Neden? Şimdi biz e, mesela Ebu Bekir radıyallahu anh bu ümmetin en fazletlisi. Biz sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'den gelen rivayetlere alalım, başkasına bakmayalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu kesinlikle Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın faziletini inkar etmek değildir. Biz sadece Ömer radiyallahu anh'den gelenleri alalım başkasına bakmayalım da diyemeyiz. Biz sadece Ali radiyallahu anh'den gelenleri alalım başkasına bakmayalım da diyemeyiz. Onlara din de diyemeyiz. Çünkü e, bu sahabeler Peygamberi Esra'nın her halinden haberdar değiller. Her söylediğini işitmiş değiller. Bir mesele oluyordu mesela Ömer radıyallahu anh diyor ki işçinizde bu meselede Allah Resulü'nün ne buyurduğunu işten var mı? Ben bir şey işitmedim diyor. Muhammed bin Mesle'ne kalkıyor Allah Resulü böyle buyurdu diyor. Hüküm dediği gibidir diyor Ömer radıyallahu anh. İşitmediği şeyler oluyordu. Her sahabinin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildiği hadisler diğerlerinden daha çoktur. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Ey Ebu Hureyre sen bizim işitmediğimiz şeyler söylüyorsun diyor. Ebu Hureyre de diyor ki Ey müminlerin annesi sizi e, ayna ve sürmedanlıklar meşgul ederken ben karın tokluğuna Allah Resulü'nün peşini bırakmıyordum diyor. Ben onun hiç yanından ayrılmadım diyor. Bunun gibi. İşte e, biz sahabelerin hepsini birden ele aldığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? Ben Ali radıyallahu anh'den geleni de alırım, Ömer radıyallahu anh'den geleni de alırım. Almak zorundayım. Yani bir hadis işte Ebu Hureyre'den geldi diye almam diyemem. Bu ancak bidatçilerin yapacağı bir şeydir. Biz sahabelerin hepsini ne yaparız? Önder. Onların komplesini. Ferdi bir takım görüşleri varsa da bir takım sahabelerin, onlar bağlayıcı görmeyiz. Hadislerin muhalifi ise, hadislere muhalif değilse, hadislere bir açıklama getiriyorsa o müstesna. Ama hadislerin açık lafzına aykırı bir görüş gelmişse ona biz bakmayız. Tıpkı işte Malik bin Hüveyris, Enes bin Malik, Vail bin Hücur, Cabir bin Semure, Umer bin Habib el-Leysi ve daha birçok sahabeden gelen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki secde arasında ellerini kaldırması rivayeti gibi. İbn Ömer radyalanma diyor ki kaldırmazdı. Bu kadar sahabede diyor ki peygamber resevlesem iki secde arasında da ellerini kaldırırdı. On 10 kadar sahabeden gelmiştir bu rivayettir. İbn Abbas, İbn Zubeyr gibi 10 kadar sahabeden peygamber resevlesem iki secde arasında ellerini kaldırdı bize ulaşmıştır. Şimdi bizim bu sünnetle amel etmemiz lazım. İşte mezhep Veyahut bir takım e, alimlerin görüşleri e, burada bize aykırı gelebilir mi, düşebilir mi? Olmaz. Ama onlar bizden daha iyi biliyor olabilir. Bu aynı, aynı şunun gibi olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir hadis söyleyecek. Yani bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamından işitmiş gibi düşünün kendinizi. Ey Allah'ın Resulü sen böyle buyuruyorsun ama e, ben bir Yusuf hocama sorayım o benden daha iyi bilir. Demiş gibi bir pozisyona düşeriz o zaman. Burada anlamadığım bir şey olursa ne yaparım? Sorarım. ilim ehlinden öğrenirim. Benden daha iyi bilenlerden mesela e, kuran Kerim Arapça nazı olmuştur. Arapçayı benden daha iyi bilen birisinden ben istifade edebilirim. Arapça bilmeyen, Arapça bilen birisinden istifade edebilir bu noktada. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeye beyan getirmişse, açıklama getirmişse ne olur? Başka bir izaha gerek kalmaz. Hatta bütün dünya farklı bir şekilde inansa dahi biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelene uymak zorundayız. Mesela bugün insanlar neye inanır? Dünya yuvarlaktır derler. İşte güneşin sabit olup dünyanın döndüğünü söylerler. Halbuki e, naslar bize neyi bildirir? Tam tersine Dünya sabit, güneş dönüyor ve yer düzdür. Bir takım yavurların e, çizdiği, getirdiği resimlerle oynamalarla ne yaparlar? E, bunun tam tersini yutturmaya çalışırlar. Bak şimdi, pek çok ayette mesela. Ve ilel Ardi Keyfe Sutihat Gâşiye Suresinde Ondan Sonra e, Zümer Suresinde Özellikle 67. Ayet Vardır Ki Bunun Tefsirinde Peygamber el e, Yapar Bu Sutihat Dümdüz Demektir Yeryüzüne Bakmazlar mı Nasıl Dümdüz Kıldık hı hı. Keyfe Sutihat Nasıl Dümdüz Kılmıştır e, Müfredat Kur'an-ı Kerim'in Kelimelerinin Anlamlarını Açıklayan Müfredat Kitabına Bakın Sataha, sin, ta, ha kelimelerinin izahına bakın. Sutihat ifadesi dümdüz demektir. Yaymak geçer yine. Yeryüzünü yaydık ifadesi geçer. Dünyayı düz olarak ifade eder. Zümer 67'de de Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diye başlar. Ve orada ifadeyi düşünün. Allah hakkıyla takdir edemediler diyor ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsirinde Allah Azze ve Celle diyor. Yerleri ve gökleri dürer. Yani düz bir şey dürülür değil mi? Sağ avucunda dürer. Bir top gibi yapar diyor. Yani dünya düzdür. Sonradan yuvarlanır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde top gibi onu yuvarlar. Sağ avucuna alır diyor. Şimdi Bakın ayet ve hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanında mesela açık. Ama işte falan filozof yok galile şu bu şöyle diyor böyle diyor. Biz e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, söyledikleri karşısında Allah Azze ve Celle'den gelenler karşısında e, onları reddederiz. Getirdikleri herhangi bir dişe e, dokunur bir delilleri de yoktur batıl bir takım. İşte neymiş denize şeyden baktığın zaman geminin önce bacası görünürmüş de falan da filan da böyle saçma zapan misallerle güya dünyanın yuvarlaklığını açıklamaya kalkarlar. Evet, ehli vel cemaat bu konuda icma etmiştir. Abdul Kahir el Bağdadi de el Firak ben el Firak isimli risalesinde bu icmayı nakledir. El sünnet vel cemaat dünyanın düz olduğuna, sabit olduğunda icma etmiştir diyerek bu icma aklıdır. Biz burada kesinlikle aklı veya bilimin, pozitif bilim dedikleri şeyin verileriyle hareket etmeyiz. Bundan 1400 asır önce Kur'an-ı Kerim bize neyi haber vermiştir? O zamanki insanlar ultrason veya herhangi bir cihazla öyle bir İmkana sahip değillerdi. Çocuğun anne karnında geçirdiği evreleri tespit için. Veya biyolojik bir takım gelişmelerden habersizlerdi. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki, işte çocuk şu kadar günlükken böyle, şu kadar günlükken böyle. Peygamber Aleyhisselatü vesamda ne yapıyor? İşte 120 gün olunca şu yazılır, bu yazılır diyerek kaderi yazılır diyor. Şekillendirilir diyor. Bunları aşama aşama Allah Azze ve Celle bildiriyor ayetlerinde. 1400 sene önce verdiği bu haberi, işte bu ne malum hani ispatlandı mı e, veyahut da birileri aksini ispatlıyor gibi şeylerle e, karşı çıkmak nasıl küfürse bugün içinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği bir şey hakkında e, başkalarının getirdiği önermelerle karşı çıkmak aynı şekilde küfürdür. E, Peygamber ve Vesselam mesela birinizin kabına sinek düştüğü zaman diyor sineğin tamamını daldırın ondan sonra çıkarın atın diyor. Ve o yiyeceği de yiyin diyor. Şimdi yıllarca akıllarıyla hareket eden mutezile fırkası bu hadisi inkar etmişlerdir. Olur mu sinek pisliktir böyle şey mi olur? Bir kanadında zehir bir kanadında şifa mı olurmuş diyerek e, hep bu hadisi inkar etmişlerdir. Ta ki e, son yüzyıllarda bir takım bilimsel araştırmalarda hakikatinde Peygamber Esreti buyurduğu gibi bir kanında zehir bir kanadında onun panzehiri olduğu ispatlanmış. E, bu sefer inanmaya başladılar. Bunlar peygambere inandı, bilime inandı? Bunlar bilime inandı, Peygamber Esed ve Sama değil. İşte biz de e, insanların koydukları bir takım ölçütlerle tespit ettikleri şeyleri kesinlikle vahiyle bir tutamayız. Allah Azze ve Celle allamur uyuptur, her şeyden haberdar olandır, gizliliklerin gizliklerinde bilendir. Bizim ise görgü, e, duyu organlarımız sınırlıdır. Bizim görmemiz sınırlıdır. Göz çok uzağa göremez. Çok yakını da teşhis edemez. Mesela şu duvarı şöyle gözünüze bir şey bağlasalar karanlık bir yerde mesela bir şeyi teşhis edemesin, değil mi? Şu duvarın tam dibinde başka bir şey görmesen sadece gözünde o duvar gözükse çok yakın onun ne olduğunu teşhis edemezsin. Ne olduğunu anlayamazsın. Duy organlarımız sınırlı. Kulakta da çok düşük ses ile Belli bir desiberden fazla sesi kulak algılamıyor. Çok yüksek sesi de hiç algılamıyor kulak. Bizim duyularımız böyle sınırlı. Bizim haber alma organlarımız bunlardan ibaret. Yani gördüğün, duyduğun, haber verilen. Bizim bilgi kaynaklarımız bunlardır. Gördüğümüz ve duyduğumuz sınırlı olduğuna göre bunlarla kesin hükme varamayız. Geriye ne kalıyor? Haber kalıyor haberin sadık olup olmadığını araştırmakla mükellefiz burada. Yani bize veren, bize haber veren kimse sadık olmalı değil mi? Bakın peygamberler mucizelerle gelmiştir hep. İnsanların aklını aciz bırakan mucizeler. Yani teslim olmaktan başka çaresi kalmamış insanların. Bir İsa aleyhisselam tıbbın enileri olduğu bir zamanda ölüleri diriltmek, işte e, abraş hastalığına şifa bulamadıkları zamanda e, Allah'ın izniyle meshederek ona şifa bulmakla Şifasına, şifasına vesile olmakla ne yapmış? Mucizeler göstermiş. Karşısındakileri aciz bırakmış. Dolayısıyla ona iman etmekten başka bir yol bulamamışlar. Buna sihir de diyememişlerdir. Çünkü sihir sebepler aleminin bir sonucudur. Yani sihirbaz olmak istiyorsan hayvani gıdalardan uzak durarak sadece bitkisel gıdalar ile iftar ederek 40 gün boyunca Çileye çekileceksin. Bazı tasavvufçuların, tarikatçlarının yaptığı gibi. Bu 40 gün bu şekilde oruç tuttuğun zaman e, mutlaka sana e, bir takım cinler o büyüleri öğretirler. Kendilerini ya e, yani Hristiyansar azizler olarak tanıtırlar. Müslümansa işte ben Evliya'nın ruhuyum, ben hazırım gibi e, şekillerle gelerek cinler ona her türlü büyüyü öğretirler. İnsanlar da bunu ne zanneder? Keramet zanneder. Peygamberlerde asla böyle bir şey yoktur peygamberlerde büyünün sebeplerine başvurarak büyü elde etme şeyi yoktur. Peygamber aleyhisselatü vesselam işte hayatın döneminde ayın ikiye yarılması gibi, işte bir takım ağaçların köklerini sürüyerek peygamber aleyhisselatü vesselama gelmesi, hayvanların secde ederek peygamber aleyhisselatü vesselama şahitlik etmesi, bunun gibi mucizeleri olmuştur. İşte parmaklarından su fışkırması gibi. Hayat döneminde bunlar olmuş. E, biz şimdi Peygamber Aleyhisselatü ama o zaman nasıl iman edeceğiz? Yani bu mucizelere biz şahit değiliz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki. O Kur'an-ı Kerim ki sağından, solundan, önden, ardından bazıla yanaşamaz Allah Azze ve Celle'nin vasıflandırmasıyla. Batıl yanaşamaz bu kitaba. Bu kitap bize ta 1400 sene öncesinden az önce söylediğim gibi bakın anne kanında çocuğun gelişiminden bahsediyor. Göğe <gülüyor> <Goya> yükseldikçe <gülüyor> hava basıncının artacağını kuran Kerim haber veriyor. Son 150 seneye kadar insanlar bunu bilmezlerdi. Hava basıncının arttığını. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kafirin durumunu anlatırken yani mü'min, Enam suresi 125. ayetinde, mü'min diyor, iman göğüsü göğsü genişler. Kafire gelince sanki göğe yükseltilmişcesine onu nefessiz kalmış, daralmış görürsün diyor. Kafir böyle zorlanır diyor. Bak, göğe yükseldikçe bir darlık çeker insan. İnsanlar bunu, yani o basıncı 150 sene önce veya 200 sene önce tespit edebildiler ancak. Kur'an bunu 1400 sene öncesinden haber veriyor. Bunun gibi mucizeler birçok Kur'an-ı Kerim'de. Buna <gülüyor> biyolojik bakımdan inceleyen bu deha karşısında ne yapıyor? Boyun eğmek zorunda kalıyor, aciz kalıyor. İşte matematik alanında e, yanaşan aciz kalıyor. Veya başka bir ilim dalında yanaşan tıp alanında giren hep aciz kalıyor. İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet gününe kadar korunmuştur. Bunun hafızları vardır, mushaflarda mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan bunu zaten müşahede edecektir. Bu mucize kıyamete kadar baki. İşte Kur'an-ı Kerim bize sadık haber veriyor. Bizim gözümüzle, kulağımızla tespit ettiğimiz şeyleri ne yapıyor? Doğruluyor. Kur'an-ı Kerim. Bunun yanı sıra gözle kulakla tespit edemediğimiz şeylerden haber veriyor. Mesela cennet cehennem. Sen aklınla ne kadar kurcalarsan kurcalarsan cenneti cehennemi bilemezsin. Allah peygamberlerini göndererek ne demiş? Cennet var cehennem var. Şunu şunu yaparsan cehennem. Şunu şunu yaparsan cennet var diye. Yani kayb dediğimiz şey. Allah azze ve celle müminleri kayba iman etmekle ne yapıyor? Vasıflıyor. Ama her önüne gelen kayba değil bak. Allah ve Rasulünün haber verdiği gayba. Allah ve Rasulünden gelmiyorsa gayb Allah hakkında bilgisizce konuşmak olarak vasıflıyor bunu. Ve bunu şeytanlar emreder diyor Bakara 169'da. Şeytanlar, şeytanların emrettiği fuhşiyat, münker, kötü işler arasında Allah hakkında bilgisizce konuşmak da vardır. Biz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını aklımızla bilemeyiz. Ama Allah Azze ve Celle kendisi haber verirse kitabında veya peygamberlerin dilinden öylece iman etmek zorundayız. Mesela Allah ne diyor? Semadayım diyor. İsa aleyhisselamı katımıza yükselttik diyor. Göğe yükselttik diyor. İşte Allah arşa istiva etmiştir diyor. Bu istiva nasıldır? Yani istiva yerleşmek demek. Biz buraya aklımızla giremeyiz şimdi. İşte yerleşmek insanın vasfıdır canım. İşte ben şuraya yerleştim. E, haşa bu benim şeyimdir. Allah, Allah'ın böyle insanlara mahrukata benzer mi deyip de bu ayeti reddetmek, bu ayetin muhtevasını reddetmek nedir? Akıl ile naslara e, muaraza etmektir. Hayır Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Arşın üzerine yerleşmiştir, yükselmiştir. Biz bunun keyfiyetini bilemeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle benim yerleşmem şöyledir, böyledir demiyor. Bunu açıklamıyor. Aklımızda da bilemeyeceğimiz için Allah nasıl bildirmişse öylece iman ederim. Allah yukarıda. Naslar bunu söylüyor. Evet böylece ben iman ederim. Ee, ileri geri ne yapmam? Yalnızca vahiy açıklama yapabileceği bu gibi konularda eğer bildiğim vahiy yoksa susarım. Şey hocam, Allah nereden alarsan oradadır. Evet. Kaçamak bir şey bu. Şimdi eski filozoflar hep peygamberlerin getirdiğine karşı şunu söylemişlerdir. Peygamberler Allah'ın semada olduğunu beyan etmişler. Filozoflarda yani felsefe yapanlar, her şeyi sorgulayanlar, her şeye akıllarıyla cevap arayanlar Allah her yerdedir demişlerdir. Allah her yerdedir sözü tehlikeli bir söz. Haşa bu ifadeyi kullandığın zaman... E, afedersin tuvalette de e, çöplük yerlerde de pis yerlerde de bunların hepsi buna dahil olur. Bu vahdedi vücutcular tarafından benimsenmiş bir görüş. İlk önce felsefeciler tarafından ortaya atılmış e, bu ümmet içerisinde de maalesef vahdedi vücutcular e, bu görüş sahiplenmiş. Vahdedi vücutcular der ki her şey Allah'tır. Taşta, toprakta afedersin domuzda Allah'ı tenzih ederiz. Bunları söylemişlerdir. Mefkan'dan... Naslarda Allah mekandan münezzehtir diye bir ibare yok. Yani Allah mekândan münezzehtir diye bir ifade hiçbir ayette, hiçbir hadiste geçmez. Ama Allah hiçbir mahlukattan benzemez. Leyse kemisli şeyun ve huve's semiul alim diyor. Allah hiçbir benzeri yoktur. Allah'ın o iştendir, alimdir diyor. Bakın burada Allah'ın hiçbir şeye benzemediği ifade edilirken devamında ne diyor? İştendir. Allah'ın işitmesi vardır. Ama insanlar gibi değil. Hiçbir şeye benzemez diyor çünkü. Allah alimdir. İlim sahibidir. İnsanlarda da ilim vardır. Ama insanların ilmi Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle hiç kıyaslanabilir mi? Benzetilemez. Kıyaslanamaz. İşte diğer sıfatlar da böyle. Allah eli var. Diyor ki... Sa'd suresi 75. ayetinde ''Ey iblis iki elimle yarattığım Adem'e secde etmekten seni alkoyan nedir?'' diyor. Şimdi bir insan tuta olurum canım Allah'ın elimi olur deyip bu ayeti inkar etse neuzubillah aklıyla naslara muhalefet etmiş olur. Ama biz burada tıpkı sahabelerin yaptığı gibi, selefin yaptığı gibi ne deriz? Evet Allah'ın eli vardır ama hiçbir mahlukatına benzemez. Biz Allah'ın zatı hakkında düşünmeyiz, mahlukatı hakkında düşünürüz. Çünkü bu düşünmeyle varılabilecek, sonuç çıkarılabilecek bir mesele değildir. Evet. Konumuza dönecek olursak, Adi bin Hatim'in meselesi böyle. Yani Allah dışında helal, haram koyucular edinmek demek, Allah ve Rasulünün hükmü ortada mevcutken, bilinirken, bunu bile bile başkasının hükmünü ona tercih etmektir. Allah Azze ve Celle mesela biz mezhepler bazında bunu örnek verdik. Allah Azze ve Celle diyor ki hırzın elini keseceksiniz. Birisi çıksa dese ki yok hırzın elini kesmeyeceğiz ama hırzı hapsedeceğiz dese bu şirktir. Hırzın hapsedilmesi gerekir derse bu şirktir. Çünkü Allah hırzın elinin kesilmesine hükmetmiştir. İşte zinanın cezası. Eğer zina edenler evli iseler taşlanarak öldürülmesidir. Olur mu canım işte bu e, insafsızlık deyip haşa. E, biz zina edene ceza uğlamayalım derse bakın bu küfürdür. Yahudilere bu yüzden Allah Azze ve Celle ayet indirmiştir. E, Naide 44. ayeti. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyerek. Dolayısıyla Allah ve Resulü bir şey hükmetmişken ee, onu terk edip başka bir şeye yönelmek insanı şirke düşürür. Neuzübillah. Evet, e, bu Tevbe Suresi 31. ayeti ve bunun tefsiri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılan tefsiri, kim Allah'tan başkasına kötülükte itaat eder ya da Allah'ın izin vermediği bir konuda ittiba ederse, onu bir Rab ve mabud edinmiş, Allah'a ortak koşmuş olur. Bu da Allah'ın dini olan tevhide aykırıdır. İhlas kelimesinin La ilahe illallahın delalet ettiği, ilahın kendisine ibadet edilen olduğudur. Allah onların haham ve papazlarına olan itaatini ibadet olarak isimlendirmektedir. Ve onları erbab yani ibadette Allah'ın ortakları olarak adlandırmaktadır. İşte bu büyük şirktir. Bir mahluka itaat eden, Allah ve Resulünün koyduğu hükümden başkasına tabi olan herkes, onun böylece adlandırmasa bile onu bir Rab ve Mâbud edinmiştir. Yani o şeye Rabbim demese bile, ilahım, Allah'ım demese bile onu ne yapmıştır? İlah edilmiştir, Rab edilmiştir. En'am ee, en suresinin 121. ayetinde Allah Azze ve Celle, ''Eğer onlara itaat ederseniz müşrik olursunuz.'' buyuruyor. Yani bakın mücerret bir itaatleriyle ne olur? ''Müşrik olursunuz.'' diyor. ''Onlara Rabbim demese bile.'' <gülüyor> Aynı anlamda bir başka ayet, Şura Suresi 21. ayeti. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardır? Demek ki bizim din adına yapacağımız her şey Allah'tan meşru kılınmış olması lazım. Yani namaz mı kılacaksın? Bunu Allah veya Resulünden bir delil üzere yapmak zorundasın. Yaşayan delil üzere yaşasın. Helak olan da delil üzerine helak olsun buyurulur Enfal 42. ayetinde. Demek ki bizim din adına yapacağımız her şey Allah ve Resulü'nden icazetli, izinli, meşru kılmış olmalı. Oruç tutacaksın, rastgele oruç tutamıyorsun. Niye? Bak Peygamber Esadü Vesselam diyor ki günler içerisinde sadece cuma gününü, geceler içerisinde sadece cuma gecesini ibadete tahsis etmeyin diyor. Yasaklıyor bunu. Bir kimse sadece cuma günleri oruç tutacağım derse bakın bu yasaklanmıştır. Asıl itibariyle nedir? İbadettir ama değil mi? Fakat yasaklanmıştır. Demek ki ibadet için mutlaka Allah ve Rasulü'nün delil olması lazım. Ee, aynı şekilde mesela namaz nedir? Allah'a yakınlaştıran en faziletli ibadettir. Ama üç vakitte namaz kılmaktan yasaklandım diyor. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve güneş batarken diyor. Müşriklere benzememek için bu vakitlerde namaz yasaklanıyor. Akille bakacak olsan ne dersin? Ya namaz kılıyorum bunlar ne var? Allah namaz kıldığım için mi bana azap edecek? Hayır. Allah namaz kıldığımız için değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhalefet ettiğimiz için azap eder böyle bir şey yaparsak. Gönderdiği şeriata muhalif hareket ettiğimiz için. Peygamber Aleyhisselatü da her kim bizim emrimiz olmayan bir şeyde, bir amelde bulunursa o reddolunur buyuruyor. Bu sebeple işte kandil gecelerinde toplanmak gibi sahabeler döneminde olmayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olmayan, sonradan çıkarılan, güzel bulunarak, akıl ile güzel bulunarak meşrulaştırılan bu gibi şeyler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her bidat sapıklıktır, her sapıklık da ateştedir dediği gibi bu sapıklıklara dahildir. Bir kimse hayır görünümünde bir takım ameller işleyebilir. Bu onun meşruluğunu göstermez. Kevh Suresindeki ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onlar اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ a. Onlar güzel bir şey yaptıklarını zannederek bunları yaparlar diyor. Yani yaptıkları şeyi güzel zannetmeleri ona meşruiyet kazandırmaz. Şeytan da insanlar günaha düşürmekten çok bidatlere düşürmeyi daha çok ister. Neden? Çünkü günah işleyen bir insan yaptığı şeyin kötülüğünü bilir. İşlediği şeyin, yaptığı işin kötü olduğunu bilir ve her an Rabbine tövbe etmek üzeredir mümin ise okul. Ya Rabbi ben şurada şu kabahati işledim tövbe ederim diye ne yapar? Pişmanını dile getirir. Ama bidat işleyen bir kimse güzel bir şey yaptığını zannettiği için ondan asla tövbe etmez. Daha da ısrar eder. Ve dikkat ederseniz en meşhur bidatlere en çok itina gösterenler Allah ve Resulün emirlerini en çok hafife alan insan insanlardır. Mesela namaz kılmayan insanlar mevlüt kandillerini falan hiç kaçırmazlar değil mi? Evet. Mevlüt toplantılarını hiç kaçırmazlar. Halbuki bu adamın alnı secdeye bile gelmiyor belki. Bunu e, yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerine bağışlamaya yönelik bir takım emirleri dururken onları bırakıyor, Şeytan onlara onu güzel gösteriyor. Bir mevlut toplantısında e, veya bir e, bidat kandil e, gecesinde bir araya gelip bir takım şeyler yapmakla kendisinin affolunduğunu zannettirir şeytan onlara. Evet. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardır? Ayeti. Bize bunu çok ciddi olarak e, tehditle birlikte Allah'a ortak koşma tehdidiyle birlikte ne yapıyor? Uyarıyor. Allah'ın Dinde size izin vermediği şeyi izin verecek. Ortak, meşru kılacak ortakları mı var? İşte Zuhri Ahir namazını çıkarttıkları gibi. Ha Mesela Cuma namazından sonra Zuhri Ahir namazı gibi. Şimdi ne Resulullah ve Vesselam kılmıştır bunu, ne izin vermiştir, böyle bir şeye işaret etmiştir, ne de sahabelerde böyle bir şey var. Osmanlı döneminde e, alimlerden birisi bir hata yapıyor, Allah onu affetsin. Zuhri ahir namazı kılmalıdır diye bir şey söylüyor. Yani Cuma'nın şartları yerinde gelmiyor. Eğer Cuma'mız kabul değilse, hiç olmazsa ölü namazımız boşa gitmesin diye bir mantık geliştiriyor kendince. Ve biz dört rekat da Zuhri ahiri kılalım diyerek bu Zuhri ahir namazını şey yapıyorlar. Bakın bu Allah Resulü Aleyhisselatü vesamdan izin verilmiş bir şey değil. Şeriatta delili olmayan, aslı olmayan bir şey, bir amel. İbn-i diyor ki, bir kısım insanlar güzel dahi görseler bütün bidatler sapıklıktır diyor. Bütün bidatler dalalettir. Kur'an ve sünnetin Allah'tan başkasını kanun koyucu olarak kabul edip, Allah'ın izni olmadığı konularda tabi olan hakkında hükmü buysa, yani şirk ise, kendisini Allah'a denk tutan, uluhiyetin özelliklerinden olan hükmetme, Kanun koyma, helal ve haram kılma hakkını ona veren hakkındaki hükmü nasıl olur? Evet, şimdi Firavun'un e, durumuna bakarsanız, e, Firavun ben sizin yüce Rabbinizim dediği sırada e, Allah Azze ve Celle'yi biliyordu, kendisi de çok iyi bildiği halde diyor. Kendisi de alemlerin Rabbi olmadığını çok iyi bildiği halde diyor ayette. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Yani Firavun da biliyordu alemlerin Rabbi olmadığını ama ne yaptı? Büyüklük taslayarak ilahlık davasında bulundu. Yeryüzünde kimse, yani tarih böyle bir şey kaydetmemiştir. Allah'ı inkar eden kimse olmamıştır. Yani Allah yoktur öyle bir şey. Böyle bir yaratıcı yoktur. Yaratıcı bir varlık yoktur diyen kimse olmamış. Ama ne demişler? İşte bizi yaratan doğadır, doğa gücüdür, tabiat anadır demişler veya güneştir demişler. Bu yaratma vasıfını başka bir şeye vermişler. Fakat bu ilahi kudreti asla inkar etmemişlerdir. Varlığını kabullenme de değil de problem, onu tespit etme de bir takım insanların problemi olmuştur. Ama umumiyetle insanların müşkilatı nerede? Rububiyet, yaratıcıyı tayin etme noktasında değil de ibadetin yönlendirileceği ilahı tespit etmede olmuş. Bu yüzden peygamberler genellikle La ilahe illallah deyin diyerek ümmetlerini davet etmişler. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Yani evet siz bakın yaratıcınız, sizi yoktan var eden, sizi yediren, içiren Rabbiniz. Neden onu bırakıp da başka şeylere aracı ediniyorsunuz, onlara ibadet ediniyorsunuz? Onları bırakın, sizi yaratana ibadet edin. Yaratan da yöneten de odur. Bu e, ikazı yapmışlar hep. Ee, şirkin büyük kısmı, yani büyük şirk ile ilgili örnekler bunlar. Küçük şirk e, mesesine gelince onun örnekleri daha fazla. Fakat vakit hayli uzadı. Ee, süremiz de doldu. Alem. Bugünlük burada bırakalım. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa Onları alalım haftaya inşallah. Hocam bu tövbe 31. ayet. İşte boyuna takılan nazarlık, muska. Onları da kapsıyor mu? Şimdi e, biz burada böyle bir kıyasa gitmemize gerek yok. Çünkü naslar açık. Yani. Şimdi naslar açık. Nazarlık, temai, tivele. Bakın bunlar muska, nazarlık gibi şeylerdir. Kim bir şey asarsa çık koşmuştur hadisi gelmiştir. Başka bir rivayette kim bir şey asarsa takarsa Allah'la alakası kalmaz o astığı şeye havale edilir. Hadi o kurtarsın, kurtarabilecekse denilerek rivayette böyle burulur. Mesela evlere işte bir takım koruması amacıyla muskalar, Kur'an-ı Kerim şeklinde işte küçültülmüş cevşen gibi şeyler asılıyor. İşte bunlar Peygamber Resetü Vesselam'ın yasakladığı şeyler. Bir kimse bunlarla şifa bulmak istiyorsa açsın. Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetlerini okusun. Bu meşrudur. Peygamber Resetü Vesselam'dan gelen şifa duaları vardır. Hastaya okunacak. İşte bir kimsenin başı şurası burası ardı zaman okunacağı dualar vardır. Bir tarafı şiştiğinde onu indirmek için okuyacağı dualar vardır. Bunlar dışında meşru olarak gelenler dışında başka şeylere tevessül ederse bidat bir iş yapmış olur. Hocam sadece ben rahatsız oldum. Allah'ım bana şifa ver. Ben izlememişim. Ben de izlememiş. böyle de desem olur. Onda bir şey yok. Ha, Burada yani. kastettiğimiz mana şu. Mesela kalıp dualar şeklinde e, bir takım şeyler yaygın. Mesela cevşen gibi. Cevşenin içeriğine bakın. E, sakıncalı bir şey yok. Yani Kur'an ayetlerinin hadislerden alınan şeyler. Ama Adamlar bunu ne yapıyor? Sürekli bunu okuyor. İnanın Kur'an okumuyor bu insanlar. Kur'an okumuyor. Gece gündüz Gece gündüz cevşen okuyorlar. Yani Şimdi bak bu cevşen içerisinde her ne kadar e, içeriğinde e, Kur'an dışında bir şey olmasa bile ayrı bir kalıba döküldüğü için bir şekle büründürüldüğü için bu bidattır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bera Azif radiyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü gece yatarken okuyacağım bir dua öğret bana diyor. Bakın sahabe, o sahabe demiyor işte ben kafama göre dua ederim demiyor. E Allah'ın Resulü bana bir dua öğret ki gece yatarken okuyayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Bir dua zikrediyor. Söyle bakalım ezberlemiş misin diye tekrar ettiriyor. Bera radıyallahu anh tekrar ederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve nebi'ike erselte yani gönderdiğin peygamberine, gönderdiğin Nebiine. nebine, nebine ne diye o ifadeyi e, tekrar ettiği sırada ve rasulike erte, erserte diye tekrar ediyor. Yani gönderdiğin rasul ediyor. Nebi ile rasul e, birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler. Ama Peygamber Resulü vesam bera radiyallahu'nun göğsüne bir yumruk vuruyor. Ben nebiyike dedim rasulike demedim diyor. Sahih Müslim'de gelir bu rivayet. Ben nebiyike dedim rasulike demedim diyor. Yani bir duada böyle bir Peygamber Resulü vesam öğrettiği bir duada böyle bir değişikliğe bile gidemiyoruz. Bunun dışında bazı insanlar da bir takım hurafe dediğimiz, büyü içeren, tılsım içeren şeylerle muskalar yaparlar. Mesela İbranilerin, Yahudilerin bir takım tılsımlarını e, Endülüs, Emevileri döneminde Ahmed el-Buni diye birisi Şemsül Marif diye bir kitapta topluyor. Halen de Hacı Bayram'da falan satır bu büyük kitaplar, din kitabıymış gibi, dua kitabıymış gibi satılır. Bu kitapta Yahudilerden öğrendiği, Endülüs Yahudilerinden öğrendiği bir takım İbranice tılsımları almıştır aynen. Sadece İslami bir görünüm katabilmek için, Müslümanlar arasında yaygınlaştırabilmek için e, kim Ayet-el okur da şu tılsımı takarsa işte o şundan şundan korunur. Kim işte Allah'ın şu ismini şu kadar zikredip de şu tılsımı üzerinde taşırsa e, işte suya üflese donar, e, görünmez olur bilmem ne böyle büyüleri insanlar arasında yerleştirmiştir. Bunu okuyan zanneder ki bu Ayet-i Kürsi'nin tesiri veya Allah'ın falan isminin tesiri zanneder. Halbuki Yahudilerin büyüsüdür o. Onun taktığı. Bunun gibi şeyler var. Şimdi evet, hocam şimdi zina şey, ben internetten alıyorum. Evet. Ki bu mezhepleri de inkar ediyor. Sünneti de inkar ediyor. Sadece ben Kur'an'ı veririm diyor. Kur'an'da da diyor zina ile ilgili sadece şey diyor. Rejim cezası ilgili diyorsun değil mi? Evet. Yüz kırbaç mı varmış? Kur'an ayetinde. Sadece bu vardır. Ceci mi nerede Öldürmeyi nerede çıkartır? Öyle diyor. Şimdi bak. E, şimdi Kur'an'ı kabul edip de sünneti kabul etmeyen birisiyle e, bizim ilk önce sünneti kabul ettirmemiz lazım ama e, şu an kendisi burada olmadığı için bunu tamam, iddia eden kimse. Onu he, biz e, onunla sünnet üzerinde konuşurduk ama Burada madem rejim meselesi soruldu Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki yanınızda meal var mı? Ömer radıyallahu anh diyor ki rejim ayeti Ahzab suresinden bir ayetti. Biz okuyup durduk bunu diyor. Ama diyor bunun kıraati kaldırıldı diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den kaldırıldı hükmü devam ediyor diyor. Bu ümmetten yakında e, rejimi inkar edecek, deccali inkar edecek. İsa Aleyhisselam'ın inkar edecek kimseler çıkmasından korkarım diyor. Biz bunu uyguladık, Allah Resulü de uyguladı diyor rejimden için. Şimdi, e, Maide suresinin 44. ayeti, Yahudiler rejim cezasını uygulamadığı için inmiştir. Yahudiler, Tevrat'ta bu hüküm vardı. Yahudiler, kendi işlerinden soylu birisi, e, Zina ettiğinde, bunu uygulamak istemediler ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a belki İslam'da farklı bir hüküm vardır diyerek geldiler. Evet. Peygamberi Aleyhisselatü diyor ki, size Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğim diyor ve rejim hükmünün uygulanması gerektiğini söylüyor. He, şimdi hadislerde durum gayet açık. Bu insanlar yani Kur'an'ı kabul etti, Sünnet kabul etmeyen insanlar bizim hadislerden getireceğimiz delilleri kabul etmeyeceği için Kuran-ı Kerim'den biz ona cevap vereceğiz. He. Meal gelsin inşallah bak evet. şimdi. Ee, o Yusuf Sopa ayeti nerede? Nur. Nur Suresi'nde ilk başlarda geliyor. Kuran-ı Kerim'de. Herhalde bu ayetleri inkar edecek değildi değil ama Kuran kabul göre. Bakın şimdi e, okuyalım. İkinci ayet. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın dininde sizi o ikisine karşı acıma duygusu tutmaz. İkisinin cezasına müminlerden bir grup şahit olsun. Ayet bu şimdi. Onların sadece yüz sopa vardır dedi ayet. Bakın şimdi. Zina eden erkek ve Zina eden kadına bu ceza zikrediliyor değil mi? Yüz sopa. Peki bu zina edenlerin e, bekar ve evli olmaları halinde hiç bekar ile evli eşit midir? Yani evli de zina etse yüz sopa vurun, bekar da zina etse yüz sopa vurun anlamı çıkar. Sadece şu ayeti el aldığım zaman. Peki eşit mi bu? Adil değil değil mi? Evet. Ha. Bakın hadis burada bir adalet getiriyor. Bir. İkincisi. Yüzer değnek vurun. Bu yüz değnek. Ben incecik bir değnek de seçebilirim. Kalın bezbol sopası da seçebilirim değil mi? İkisi de değnektir. Ben böyle bir değnekle yüz sopaya kalmadan belki bir sopada öldürürüm onu. Doğru mu? Acımada tutmasın diyor çünkü. Bak, acıma da tutmasın diyor. Bu merhametli bir hüküm mü? Evet. Ağır. Çünkü bakın burada bekarle evli arasında hiçbir ayrım yok değil mi? Sünnete baktığımızda ne diyor? Bekara yüz sopa ve sürgün cezası evliye de, evli zina etmişse ona da taşlanarak öldürülmesi diyor. Ve bu onun için de ahirette bir şey olacaktır diyor. Ahir. Yani ahiretin azabından kurtaracak, kefaret olacak onun için diyor şimdi. Şimdi zaten hocam ben de yani o kişiye inandığımdan değil, o kişinin sünneti tamamen Resulullah'dan keletmiş oluyor. Anladım. Akılda yani şüphe an akılda şüphe kalmasın diye bunu yani ben söylüyorum yani. yani... Ya, fakat orada ben de dedim ki ya bu adam orada tamam Kur'an'ı söylüyor. Ya, bize Kur'an'a mecburuz ya. E tabi. Yani Kur'an dışarı çıkamayız. Önce Kur'an. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, e, Darimi Sünen'in de rivayet ediyor bunu. E, Sizinle yakında diyor Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkında e, mücadele edecek bir takım kimseler olacak diyor. Bunları Allah'ın Resulünün sünnetini en iyi bilenlerin yanına götürün. Yakalarından tutun. Sünneti bilenlere götürün diyor. Çünkü diyor Allah'ın kitabını en iyi bilenler sünneti en iyi bilenlerdir diyor. E neden? Çünkü bu Kur'an'ın beyanı kime ait? Peygamber Esat ve ait. Şimdi düşünün. Muhammed abi Mayı'da 44'ü okuduk değil mi az önce? Ne diyor abi? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin takendirilir diyor değil mi? Peki peygamber aleyhissalatü vesselam her hükmünü Kur'an ile mi yapmıştır? Kur'an ile mi yapmıştır? Her hükmünü. Şimdi bakın şuraya geleceğim. Kur namaz nasıl kılınmış abi? Yani Kur'an-ı Kerim'de namazın kılma şekli var mı? Hayır yok yok, yok, yok. Kaç rekat kılacağın var mı? Sabahı kaç rekat kılacağın, öğleni kaç rekat kılacağın, nasıl, ne şekilde kılacağın? Hiçbir şey olarak anlatmıyor tabi. Peygamberler Esatü ama bu namazı kılmış değil mi? Evet. Nereden aldı abi bu namaz kılma şeklini? Allah'ın ya. Yani Kur'an'dan mı aldı, Kur'an dışından mı? Ya bizi orası ilgilendirmiyor. Allah tarafından bir vahiy ile bunu yerine getir değil mi? Yoksa ne yapmış oluruz? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bakara suresi 238-239. ayettir. Korku halinde binek olarak kılın namazı. Güvene kavuştuğunuz zaman ise Allah'ın size öğrettiği şekilde kılın namazı diyor. Allah'ın öğrettiği şekil nerede? Ee, şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e uyan, peygamberin getirdiği beni bağlamaz diyebilir miyiz? Allah bak size öğrettim diyor. Ama peygamberin vasıtasıyla öğrettim diyor. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedemeyeceğine göre, çünkü Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek kafirlerin işi. Peygamber Aleyhisselatü bundan tenzih ederiz. Peygamber Efendimiz de, de, de Bu var yani. Var, sabit. Acaba onda da mı yoktu daha? Peygamber evet, Efendimiz evet, öyle uyguladı da. Sonra da mı geldi evvel şubeye düştü? Anladım. Yok bu uygulama var. Peygamberimiz zaman da 2 tane 3 kişi rejim edilen. Rejim birkaç kişi var. Şimdi e, o rejim cezalarına bakarsanız mesela bu cezanın gerçekleştirilmesi için yani zina hükmünün verilmesi için 4 şahidin bir, fiil, bir fiilin bütün işlemlerini görmüş olması gerekiyor. Yani bu zina fiili dört tane şahit isteniyor. Ha, mesela bir kimse kendi karısını o şekilde görse kendi başına öldüremez. Dört tane şahit getirmek zorunda. peygamber Resat ve Samzam'ın da uğulananlara bakın onlar kendileri itiraf etmiştir. Değil mi? Kendi aleyhlerine şahitlik etmişlerdir. Hiç görüntü olan Sadece bir... Ee, Ömer radıyallahu an zamanında Allahu alem bir şey var. Muhire bin Şube ile ilgili onda da 4 şahidin şahitliği yerine gelmiyor. Şartlar yerine gelmediği için şeylere ceza vuruluyor. Had cezası vuruluyor şahitlik edenlere. Yani dört kimse ispat edemiyor. Ve <gülüyor> iftira haddi vuruluyor uygulanıyor bunlara. Şimdi mümkün, mümkün değil değil, olabilir ama bu hüküm olarak mevcut. Ama bu şekilde uygulanması belki çok nadirdir. Ama bunu ne olarak kullanıyorlar? Bazı kimselerin kafir olmasına, bazı kimselerin iman etmesine sebep oluyor bakın bu olay bile. Belki de hiç gerçekleşmeyen bir şey. Peygamber Aleyhisselatü bile e, kadının birisi gelip de Eyvallah Resulü ben, beni temizle diyor, ben zina ettim diyor. Kafasını çeviriyor. Tekrar o tarafa dönüyor, kafasını çeviriyor. Tekrar geliyor Eyvallah Resulü beni temizle diye. Bu kadında delilik mi var diyor, bunun aklı başında mıdır diyor. Oradakileri şahitlik ediyor, evet akl, kendindedir diyor. Yani bu aklı başında birisi. E, Kadına git diyor her seferinde. Uygulamamaya adeta çalışıyor Peygamber Aleyhisselatü en sonunda o kadar ısrar ediyor ki yani o Allah'tan korktuğundan bunu uygulatmak istiyor ki ahirette daha büyük bir azaba düşer olmasın. Ahirete iman eden için e, böyle bir endişe yok. Ama ahirete iman etmeyenler bakın Allah'ın hükümlerinden nasıl kaçmak için Allah'ın dinini e, bu işte şey yapıyorlar, tahrif ediyorlar. Çocuğun doğurup gelmesini şey yapıyor, söylüyor. Kadın çocuğu doğuruyor, geliyor. Gelmese yine uygulanmayacak Peygamber Esed Git diyor, bunu emzir ondan sonra gel diyor. Yani bakın, e, hükümün uygulanması aşamasında böyle bir şeylik var. Ama Allah'ın hükmüdür. İcab ettiğinde, yani şartlar vuku bulduğunda o uygulanmak zorundadır. Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra inanmış hiçbir erkek ve kadına... İtiraz hakkı yok dedik bakın. Ahzab suresi 36. ayetinde. Evet. Peygamber aleyhisselatü vesselamın e, sünneti konusunda gerekirse ayrıca bir e, ders daha yaparız. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın konuştuklarının vahiy olduğu. Çünkü Necm suresi 3-4. ayetinde o hevasından konuşmaz. Ancak kendisine bildiren vahiy iledir diyor. Yani vahiy Hepsi Kur'an'da değil, bir de yaşam kısımları demek. Değil mi? Tabii. Yani vahiy e, şöyle tarif etmişler. Vahiy metlu, Kur'an-ı Kerim, yani namazda da okunan Kur'an-ı Kerim. Vahiy gayri metlu da Peygamber'e sert ve sana Kur'an dışında vahiy edilenler. Hadisleri, yani sünneti, yaşamı, sözleri, bunların sadece sahih olarak tespit edilmesinde kalıyor mesela. Evet, senin bir sorun vardı galiba Mustafa Ağabey. Evet. Evet. Bugün bir arkadaş şöyle bir şeyde bulundu. Ee, Ebu Hureyre'de de Peygamber Efendimiz'e bir şey sormuş, zikir konusunda. Peygamber Efendimiz'e de Cebrail Aleyhisselam'la bir şey konuşulmuş galiba, zikir konusunda. Sonra e, Cebrail Aleyhisselam'ın derken, Peygamber'e ben bir söz söylemiş, zikir çekmeyi öğretmiş galiba olsun. o da işte kimse görmesin demiş, 5000 defa böyle bir zikir şeyde bulmuş, ben de tabii delil, delil istedim. Bir uğraştım bakalım, getirebilirse, başımızın gözünün üstüne getiremezse e, vebaline katlansın artık. Araya bazı şeyler gidip görüşemedik yani, iyi vardı. Valla Peygamber Esatü sahih olarak gelen rivayetlerde, evet. e, ben yüzü geçen bir zikir görmedim rivayetlerde. Ama öyle bir şey varsa, bilmiyorum yani, 5000 hiç öyle bir şey görmedim, hiç yani. Peki hocam, sayı şart mı? Ben... Ya, ya, ya, ya. Ha, yok ya. bak güzel doğru, doğru. E, tabi, sayı olarak sınırladığında bidat koymuş olursun çünkü Peygamber Esatü Vesselam sayıyla sınırlamamış bazıları müstesna mesela ben e, günde yetmiş defa Rabbime istiğfar ediyorum diğer rivayette günde yüz defa diyor bu evet. çokluk ifade etmek içindir kim yüz defa subhanallah ve bihamdi subhanallah lazim derse deniz köpüklere kadar günah olsa bile bağışlanır hadisi gelmiş hadislerde sayısı bildirenler hariç insanların sayı belirlemesi bidat olur. Yani e, mesela namazdan sonra 25'er defa Sübhanallah Elhamdülillah, evet. Allahu Ekber, La ilaha İllallah veya 33'er defa en son uygulaması Peygamber Aleyhisselatü 25 25'er defa Nesai'nin sünneninde geliyor. E, ümmet bu şekilde yaparken e, sahabenin birisi geliyor diyor ki rüyamda bana şöyle şöyle söylendi. E, o rüyasını anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bundan sonra böyle yapın diyor. Yani 25'er defa subhanallah, 25'er defa elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah toplam yüz. Bunu her namazdan sonra e, bu şekilde zikredin diyor. Peygamber Resulatü Vesselam'ın sayı bildirdikleri dışında sayı tayin etmek e, caiz değil. Yani bu bidat olur. Ama dilediğin kadar dediğin gibi yani, la ilahe illallah dersin, Allahümme sallallâ Muhammedin ve Ali ve sahbî ve sellim dersin, salavat çekersin. Sayı Sınırladığın zaman ee, peki Cuma günü 80 defa var mı? Diyorsun? 80 ile sınırlandığını görmedim ama Cuma günü çokça salat edin hadisi var. Ben yani, ya de şey duydum ama. İşte hadis olarak i̇şte, bilmiyorum bir kitap Ne dua kitabı. sen? Her bir şey için dua her bir şey için dua her şey için Şimdi bak e, az önce cebinden çıkardık Gülhan abi e, Hısnül Müslim eee Saydel Kahtani Allah ondan razı olsun çok güzel bir eser hazırlamış. Sadece sahih rivayetlerden çıkarmış. Kişinin işte yatarken, yatamdan uyandığında, elbise giyerken, e, aynaya baktığında, işte çarşıya girdiğinde e, Mescide girdiğinde, mesciden çıktığında ne söyleyeceği? işte bayramda iki Müslüman karşılaştığında ne söyleyeceği? Birbirlerine nasıl dua edeceği? Bir takım hastalıklarla, bir takım olaylarla, horoz ötmesiyle karşılaştığında e, ne diyeceği? Bunlar hep Peygamber Aleyhisselatü bize sayı olarak ulaşmış e, bir takım zikirler ve dualar. E, bunun gibi eserleri tavsiye ederiz. İmam Nevevi'nin El esker kitabı var. Genel olarak adab, dualar, zikirlerle ilgili. Onda bir takım zayıf rivayetler de var ama... Ee, güzel bir kitap, istifade edilir edilebilecek bir kitap, çok faydalı. İnşallah bunlardan istifade edebilirsiniz. O cep kitabı olduğu için özellikle onu söyledim. Her yerde taşınabilir, her yerde istifade edebilirsiniz bunlar. Muzaffer senin de vardı galiba. Bir şey mi diyecektin? He, o sorulmasın. O zaman biz sana soralım. <gülüyor> bu hamile, bu Yok ya, biz bu bu insanlar. Tamam. Şey, yani, Hazretü Ömer kıldırmış. Hazretü Ömer radıyallahu anhın sekiz rekattan fazla kıldırdığıyla ilgili bir rivayet sahik gelmiyor abi. Ben 20 rekat kıldırdım. İşte öyle rivayet ederler de bunu. E, İmam Malik muhattada isnatsız olarak zikreder. de e, süneninde zayıf bir isnatla rivayet ediyor. Sahih değil yani o. Abi. Ama e, Ömer radıyallahu yaptığı tek şey, insanlar teravih namazını ayrı ayrı kılarlarmış. Tek bir imam arkasında, Ubey bin Qab radıyallahu arkasında topluyor, cemaat halinde kılıyorlar. Gençler çoğaldıkça yatmaya veya eve gitmiyorlardı. İşte Ayrıca şimdiki gençler gibi sağlara sola bunları toplayıp anlaşıldı bunları şey bunları bir arada toplayıp namaz kılsınlar diye. Bir mürekap kıldırdı diye oldu. o zaman rivayette oynama yapmışlar. Çünkü bu konudaki rivayet Buhar'den de bakabilirsiniz. İnsanlar ayrı ayrı okuyorlardı diyor. Yani teravih ayrı ayrı kılıyordu. Hatta... Bazısı sesli okuyordu gece namaz olduğu için teravih namazı sesli okuyordu diğerlerini karıştırıyordu diyor Ömer radialan hepsini tek bir imam arkasına topladı diyor bu da Peygamber eset vesamın sünnetinde olduğu için böyle çünkü Peygamber eset vesam teravih namazını kıldı sırada teravih namazı gece namazı yani tehcut namazı diyoruz ya tehcut namazını Ramazan aylarında kılmaya teravih deniliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında teheccüd namazını kılarken bir kısım sabiler arkasına duruyor. Cemaatle kılmaya başlıyorlar. Üç gece, dört gece derken kalabalıklaşıyor. Birbirinden duyan iyice kalabalıklaştırıyor. Ertesi gece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkmıyor aralarına. Kapısına vuruyorlar. Ey Allah'ın Resulü namaza çıkmayacağının diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kişinin diyor farz namazlar dışında kıldığı en hayırlı namaz, en faziletli namaz evinde kıldığıdır diyor. Yani nafileleri evide kılmak gerektiğini söylüyor. Ee, bu namaza yani devam etmem halinde Allah'ın size farz kılmasından endişe ediyorum diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra vahiy kesildiği için Ömer radiyallahu anh e, bu illetin kalkmaz sebebiyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sünnetini diriltiyor. Yani teravi cemaatle kılma sünnetini diriltiyor. Yani artık, farz olay He, artık farz kılma endişesi kalmadı diyerek. Ömer radıyallahu anh da yani onu kendiliğinden koymuş değil. Yani ilk kendisi icat etmiş değil cemaatle teravih kılmayı. Peygamber eser-i sünnetinde olduğu için. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhadü en la ilahe illa'n tevahdek ve estağfurüke ve etubilek. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve selam ve ala Resulüne Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve selamü ecmanik.